Elhamdülillah, ledi hedana lihada ve <tcause> ma'akunna l-nehtediyel hedana Allah. Fema tevfeeqi ve atisami illa minlahi, nequd jâedur Rasulü Rabbina bilhaq. ala Rasulina Muhammed, Allah, sallallahu ala tabi'i Muhammed, Allah, sallallahu ala şefii'i zulubina Muhammed, Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in Rabı ağudefik, benim ezatı Şayatın ve ağudefik Rabbim, yapdırlar. Bismillahı Rabbana Lahu. Üllallah, mamlık el mülk, töt el mülk, man teshā ve tanzī el mülk, miman teshā ve tūzj man teshā ve tūzil تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله اغننا من الفقر واقض عنا ديننا واجعلنا في عباداتك وجهادنا في سبيلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله Allah menfa'ena bil Qur'anil azim barikana fihi alhamdülillahi rabbil alamin. Estagfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum ellezî lâ yamût ebedâ ve dafa'at ankum es-şûr'e lâ havle ve lâ Sallallahu aleyhi ve âlihi rabbil Amin. Evet. Rabbimiz tebaraka ve bu mübarek ilim meclisine geldiğimizin ne kadar faziletleri varsa, bu hususta ne kadar ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde varı dola müjdeler ve mükafatlar varsa, hepsini bize ihsan eylesin. Amin. Amin. Derse başlamadan evvel, önümüzde bir 29 Mart pazar günü, Kızılay ile ortak kan bağışı günü tertiplemiş derneğimiz, Tüm İstanbul'u bekliyoruz diyor. Nereye be? Tüm İstanbul gelse buraya kim alır ya? Tüm İstanbul'u da. Neyse. Kanı hastalıklı olmayacak tabii. Ha. Beni gibi hastalarınki işe yaramıyor. O hususta biraz da bilgi de versinler. Mesela yani şu hastaların, şu hastalığı olanların kanına ihtiyaç yok gibi onu bilgi vermek lazım. Efendim. 29 Mart Pazar günü. işte artık saatlerini ayarlarsınız. Kızılay Başkanı Ahmet Akar Beyefendi de gelecek. E ben de gelirim inşallah. Malulen emekliyim ama yani gelirim size dua ederim. Teşvik ederim sizi inşallah. Kan vermek çok önemli bir şey. Hepimiz muhtaç olduk. Bypass olduğumuzda mesela e, benim de kanım az bulunuyor. Hiç, hiç hemen hemen bu, zor bulunan bir şey de bulduk. Bir molladan bulduk. Efendim. Allah ona da hayırlı uzun ömür versin. Amin. Bir daha lazım etmesin bize de. Amin. Amin. Lazım olursa da buldursun Fazıl Kerem ile. Ama işte lazım olunca da bulunmak için şimdiden de hazır etmek lazım. Ee, oluyor. Depremler oluyor, şeyler oluyor, toplu ölümler oluyor, çok olaylar oluyor. Kan ihtiyacı oluyor yani. Hayat kurtarmaya vesile olur. İnşallah bir numara vereceğiz. 0212 alan koduyla 923 1-923 0212 de 923 1-923 Bu numaradan yani ee, randevu almaları lazım. Bu gelecek yani kan verecek kişiler. Hani burada sohbet yok ha? Hepiniz gelirsin şimdi sohbete. Sohbet değil mübarek eden. Kanın işe yarıyorsa. Tamam mı? Benimki yaramıyor. Hastalıklıyım. ha Kanın işe yarıyorsa, bir Müslümana faydan oluyorsa, olacaksa, Öyle hocayı görmen, o bugün gördünüz daha mi beni şimdi? Tam da hocayı görme diye gelmeyin. Eee hoca nasıl olsa geliyor, hocayı görmeye gelin. Böyle şeyler yapmayın. İnsanların işlerini de bozarsız. Yani insanlar orada mesai harcıyor, vakit harcıyor, bunlar günaha girer. Kimse kimse eziyet etmeyecek, vaktini harcamayacak, israf, haram... Orada adamlar da şey getiriyor, ona göre alet getiriyor, cihaz getiriyor. Onların da işi var, gücü var, değil mi? E şimdi bunları İslam çok önem verir bu işlere. Efendim, burası sohbet günü değil. Kan verecek olan, kanım vermeye müsait olan, bu telefon numarasından randevu alanlar gelsinler inşallah. Haftaya da bir daha deriz. Şimdiden demiş olalım, unutmayalım inşallah. Böylece sonunda şeye gitmesin, karambola gitmesin. Evvela ilim meclislerinde bulunmanın faziletleri. Bizim meclislerimiz Allah'ın izniyle ilim meclisidir. Fakat e, bazı tabi reddiyelere giriyoruz. Reddiyeler de hep ilimle alakalıdır. İlimsiz bir şey değildir. Ama bazılarınız tabi e, işte çok reddiye oluyor. Şudur budur. E, bir hanım kardeş de rüya görmüş de. Yani bu hususta değil de bizi aradılar. Ben hanımlarla konuşmuyorum. Telefonlarda hiç adetim de yok. Hanım konuştu da. Yani sohbetlerin fazileti hakkında yine yani bu tam detayını unuttum. Aleyhime olsa unutmazdım da. Ee, korkardım yani. Lehimeleri unutuyorum. Ama bu ilim meclislerinin fazileti hakkında yani bir müjde vardı. Ee, o tabii kendi talebi olarak işte bu reddiyeler yani işte hocam ben biraz reddiyeleri Ardan mı alsın işte, kaldırsın şudur budur? Bazı böyle bana talepler geliyor, cemaatten iletiliyor. Bizde demokrasi yok ama. Demokrasi yok, demokrasi Allah muhafaza. Ne demokrasisi? Biz şerahçıyız. Demokrasi sakın ha, Allah muhafaza demokrasi. Çok tehlikeli bir laf. Çünkü demokrasi demek Allah'ın işine ben karışırım demek. Ha çok demokrasi lafı kadar tehlikeli bir laf yok. Dikkatinizi çekerim. Ali Adler Efendi Hazretlerinin bu hususta bir sözü var. Söylesem adam kalmaz. O söylemiyor. Çok ağır bir sözü var. Ama aşırı ağır. Aman demokrasi, memokrasi. Biz şerahciz. Eli sünnet vercemez. Ne demokrasi? Yani bizde demokrasi yok ama özgürlük var. Yani sen bana bir şey konuşurken e, benim e, ağlığım paşalığım yok güçlü bir konumum yok. E, bana gelip de bir şey söylesen ben seni dinlerim. Ama kalabalıklı izdihamdır. Şu bu ayrı. Ama benim özelde ahlakımı bilen bilir. Bu cemaatin çoğu da benimle özelde görüşmüş insanlar vardır. Ben mümkün mertebe insanlara değer veren, e, yani Allah'ın mahluku, e, eşrefi mahluk, hele Müslümansa, hele ehli sünnetse, hele ehli tasavvufsa, helesi çok adam ne kadar maneviyatı Allah'a yüksek, yakınsa, bize o kadar ona hürmet ederiz. Tazım ederiz. Zenginmiş, fakirmiş, bizi çok alakadar etmez. Gittiğim hasta ziyaretlerinin çoğu fakirlerdir. Katıldığım düğün ve merasimlerin çoğu fakirlerdir. Evet. Buna da dikkat ederim. Ee, onun için söze de bakarım. Yani istişarelere değer veririm. Ama tabi ben de vazifeliyim. Yani bizim de manevi şeylerimiz var, görevlerimiz var. E, dolayısıyla ben de kendi kafama konuşan biri değilim. Konuşturulan biriyim. Bunu bilmiyorum. O Bu zamana kadar anlamayanlar için bundan sonra anlatmak fayda etmez. E, bir şeyin üzerine düşüyorsam, yöneliyorsak manen yönlendiriliyoruz demektir oraya. E, bundan uğraşılsın demektir o. O arada e, tabii ee, ne adı? bazı insanlar sohbetin konusundan veya şeyden e, darlanabilir, sıkılabilir. Bu bize çok çok önemli değil. Ee, çünkü bizim eski sohbetler var, reddiyesiz olan eski sohbetler. Onlar lale gül veriyor değil mi? O zaman onlar hep değiştirsinler, çeşitlendiriyorlar. Tabi baya yüzlerce var da arşiv, onların tamiri bakımı var çünkü eski ya çok. Hani ki ekrana hazırlamak için. Onlar daha belki işlerine gelir. Bazılarının. Namaz, abdest vesaire. Şimdi tabi gündeme göre biz konuşuyoruz. Yani e, bir zamanlar o konular ağırlıktaydı. Çok reddiye yapılacak adamlar ortada yoktu. Ve de o reddiye yapılacak adamlar da bu televizyon kanalları yoktu. E, şimdi bu kanallarda e, çok bozuk insanlar çıkmasından dolayı Efendi Hazretlerimiz ne bizim televizyonu kurmamıza izin verirken ki buyruğu bizi mecbur bıraktılar cevap vereceğiz. Yani Efendi Hazretleri izin verirken yani genel manada da değil de maksada işaret ediyor. Maksat ne oldu? Zaruret hasıl oldu. Keşke herkes doğru konuşsaydı, düzgün konuşsaydı da biz hiç televizyon bile açma lüzum hissetmeseydik. Ama mecbur olduk, cevap vereceğiz. Bundan dolayı bazı cevaplar veriyor. Vermek icap ediyor. Ee, bazı kere geçiyor mu o konuları? Bazı kere birkaç aylarca geçmiyor, değil mi? Bazı o yöne eğiliyoruz, eğiliyoruz, bunlarda mutlaka sizin faydanız var, faydanız var. Çünkü burada ilmi konuşmalar var. Aksi takdirde şimdi sen istiyorsun, ben cennet şöyle, cehennem böyle, ahiret, kabir falan güzel, ben sana anlatırım. Zaten o konuları da özel kitapları ders yapmamız lazım. İmam Kurtubi'nin net Tezkiresi, İmam Suyutu'n-i Şerhusudur bi'ahval mevtel kubur çok sevdiği meseleler, çok da kıymetli. O konuda biraz e, kitaplar var. Onlardan da bir ders yapmak lazım. Çok muazzam bir şey yani. Ahiret halleri, kabir halleri. Bunlar önemli konular. Bizim insanımız bunlara çok merak, heves ediyor. Ama fıkıh konularına çok heves etmiyor. İlmi hal konularına çok heves etmiyor. Bizim insanımız işte şu duayı okudu mu, şu kadar mertebede ona heves ediyor. Cennet'in müjdelerine çok bayılıyor falan, ama kıssalar güzel, hisseler güzel, siyer güzel. Yani bunlara bizim toplum rağbet ediyor. Ama ve ilmi konularda tabi seviye meselesi bu. Bazıları sıkılıyor. Ama ben bu insandan aklını anlayacağı şekli en çok yaklaştırarak en ağır konuları konuşabilme kabiliyeti Mevla vermiş, Elhamdülillah. Ondan dolayı sıkılmıyor. Başkası aynı konuyu anlatsa zaten hiç dinlemezler. Hiç dinlemezler. Bu bakımdan ben demiyorum ki sıkılan dinlemesin. Ben tabi onların sıkılmayacağı hale getirmekle mükellefim. Konuları. Ama e, biz bir şeye de yöneliyorsak bu da önemli olmasa biz buna yönelmeyiz. Şimdi efendim ee, ne diyorlar mesela, geçen yani dedim âyet-i kerimede olduğu üzere eşlerinden namusunu korumaz, cariyelerinden korumaz Mesih. Bu ayetle sabittir. Şimdi ayetle sabit, Ali Demircan kalktı bunu inkar ediyor mu şimdi? Ediyor, evvelce kabul etmiş kendisi. Mesela, bense bunu demesem. Televizyonun birinde Ali rızâde Demircan konuşuyor diye rastlasanız. Bu adam eski Süleymaniye hattı bir bilmem ne vesaire vesaire. Bunu sakalı da var. Dinler misiniz? Dinlersiniz. Bu arada böyle bir konu geçse. Bu ayeti bu adam inkar ettiği vakit siz de "He bak görüyor musun? Böyleymiş mi deseniz ne olursunuz? Kafir olursunuz. Kafir olursunuz. İlla ala ezvaciyem ve ma'alekte imanum Kur'an'da ayet olan bir konuyu adam inkar ediyor. Sen de "He" dedin mi ne olursunuz? kafir olursunuz e ben sana uyarıyorum ha siz bana derseniz ki hocam efendi garanti biz başka kimseyi dinlemeyeceğiz o zaman ben size cennet cehennem dümdüz gideyim ama siz başkalarının da dinliyorsunuz meraklısınız başkaları dinlediğiniz zaman etkilenebilirsiniz ben sizin imanınızı kurtarma uğraşıyorum kusura bakmayın benim de başka bir derdim yok cennet cehennem işi şey bana daha kolay gelir ama benim yaptığım işi yapan var mı? Ha yapan varsa farz benden düşer. Yapan yoksa cenaze ortada kalır. Cenaze ortada kalınca bütün hocalar günahkar olur. Bu nedir? Farzı kifayedir. Herkes hoca olabilir mi? Olamaz. Her hoca her hususta iktisat sahibi olabilir mi? Olamaz. Her hoca hatip olabilir mi? Olamaz. E şimdi bu sefer bu iş nereye kaldı? İhale üstümüze kaldı biz bundan memnun da değiliz. Keşke birileri çıksa, bu konuları aynı bizim üslupla anlatıp milletin aklına yaklaştırsa ve batıl elini teşhir etse, tarif etse, tanıtsa, sizin imanınızı kurtarabilsek, çoluk çocuğunuzu koruyabilsek. Öyle mi? Bundan dolayı e, ben burada mesuliyet hissediyorum. Ölürüm giderim, benim yaşım da çok genç değil. E, hastalıklarım da malumdur. Biraz e, arkama Ders bırakmak istiyorum. Çünkü bunlar ilmi kayıttır ve tescildir. Bu kayıtlar kalacaktır. Yarın ihtilaflar çıktığı zaman ceccal de, var mıydı yok muydum, mehti var mıydı yok muydum, mesela bir yerdeydim. Ee, bir molla var dedi. Ben Süleyman Efendi medreselerinde okuyorum. Dedim Allah'ın bu eli Ehli sünnettir dedim. Onlar dedim ehli sünnettir dedim. Bana ne diyorlar dedim. Benim hakkımda dedim. Aramızda konuşuyoruz şimdi değil mi? Aramızda anlatıyorum yani. Aramızda konuşuyorum. Benim bütün konuşmalarım aramızda kalsın. Ha? Dedim onlar bana ne diyorlar dedim? Dediler ki Elisu sünnet diyorlar ama seviyorlar mı beni? Beni severler dedim ekseri. Dedi bazı sevmiyorlar. Niye dedim? Bu Mehdi kitabından sebep. Niye dedim? Çünkü Mehdi daha bu yüzyılda gelmeyecek dedin ya. Niye dedim? E, Süleyman Efendi Mehdiymiş, Atatürk de detci geçti gitti dedi. Eşini Mübarek Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebeleri. Ben size hürmetlerimi sunarım. Saygılarımı sunarım. Onların 90 yaşında Süleyman Efendi'den okuyan zat hapiste ziyaretime geldi. 90 küşür. İsmini unuttum, soyadı Yacı Hoca Efendi. Ümraniye tarafında dur. Bilmiyorum hayatta mı? Ben de ziyarete gitmem lazım esas. 90 yaşında hapiste ziyaretime gel. Sen eli sünneti müdafaa diyorsun. Mecburuz dedi biz sana geleceğiz dedi. Süleyman Efendi'den direk okuyan. Suyunun, suyunun değil. Direk o yani alim adam. Onlar beni Allah aşkına severler yani el üstünde mamurappanı mektup Müşterek noktalarımız var. Ama şimdi Deccal hakkında bu kadar hadis-i şerif anlattık. Sen Atatürk Deccal dediğine göre hiç böyle bir hadis-i şeriflere göre uyan bir tarafı var mı bunun? Yok. E Süleyman Efendi Hazretleri'nin Mehdi olmasını e, hiç alakası yok. Olması ihtimali yok zaten adı Süleyman. Mehdi olmanın tek en büyük şartı ne? Adı ne olacak. Muhammed olacak. Babasının adı ne olacak? Allah Allah. Abdül olacak. Yani bu sahih hadis. Ebu Davud. Şimdi Ebu Davud hadisi varken kusura bakma da ben seni hatırın için tamam sen de Mehdisin, senin şeyhin de Mehdi herkese diyemem ya. ol döner bizim Celal Hoca'nın işine ya. Mübarek Rize'dir. O <gülüyor> hoş adamıydı yani. Bana bir rüya anlatır, sen de vardın, şu da vardın, kapıdan orada biri geldi. Sen de vardın, gel gel. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Celal Hoca'nın kabri nur olsun. Amin. Çok hoş adam idi. <gülüyor> Rasul Hoca'nın şeriki yani. Rasul Hoca'nın abisiydi de yaşlı. İmam oydu camide merkezde. Rasul Hoca kurs hocasıydı de, o da o Sonra belki de imam kadrosu iki tane almışlar ama. Celal Hoca'nın böyle işleri vardır çok acayip. Çok acayip kıssaları vardır yani. Anladın Bir tane daha anlatayım da güldürürüm sizi. Türkçeden hutbeyi şimdi hazırlıyor. Türkçesi de kıt pazardan e, Türkçe'yi zor şeydi telefuzu diyor. Şimdi e, Kurban Bayramı hutbesi her sene sonra işte onu o, okuyacak ezberleyecek falan. Resmi de vazifeli ya o çıkıyor hutbeye. Tabii talebe çok da, ama onunla çıkartamaz resmi kontrol var. Ondan sonra o işte, hutbede okuyor şimdi. Ey cemaat işte neyse ilerisi gerisi. Kurbanlarınızı ite kargayaye durmayın diyor. Cemaatta bir şey anlamıyor. Acaba hani namazsız, abdestsiz falan bozuk adamlara vermeyin kurban etimi demek istiyor? Ne demek istiyor? Ne? Bir de bakıyoruz kitaba ite kaka götürmeyin diyormuş. <gülüyor> i̇te ye yedirmeyin diyor ya. Ha şimdi böyle hocalarımız var. Şimdi onun için. Ve şimdi rüyayı anlatırken cennetteydik. Arşalada sidretül müntahat. Allah kabul etsin. Ama şimdi mübarek sipariş üstüne biri girdi odaya sen de vardın diyor. Şimdi kimsenin hatırı için kimseye Mehdi de diyemeyiz, Deccal da diyemeyiz. Çünkü Deccal sahih hadis-i şeriflerde sabittir. Mehdi de sahih hadis-i şeriflerde sabittir. Şimdi, burada hatır gönül olmaz. Biz Ehl-i Sünnet'ci seviyoruz. Onların çok kıymetli hizmetleri var, takdir ediyoruz. E, Kur'an'a çok hizmetleri var, talebe hizmetleri var. Rusya'da gittim, Moskova'da onların kursuna. Gittim. Çok memnun kaldım. Öyle aynı sarf, naif, emsile, bina, aynı bizim usul medrese, talebeler, Kur'an eğitimi. Ben bunlardan memnunum. Allah sayılarını artırsın. Evet. Kur'an okuyan, okutan onlara ben hizmetçi olurum. Hiçbir sorunumuz yok. Ama şimdi sen bana darılırken sebebin ne? Neden darılıyorsun bana? Burayı sormak lazım değil mi şimdi? E şimdi ben senin hocana, Büyük âlim derim, allâme derim, velî derim, mürşid kutup derim derim ama Mehdi diyemem. Mehdi diyebilmem için benim elimde ne olması lazım? Çünkü Mehdi hadis-i şeriflerle sabit olduğundan sıfatlarının tutması lazım. Ben seyyar bir adam değilim, her gün başka bir şey konuşan. Anladınız? Onun için bazı meseleler insanı kâfir edecek kadar önemlidir, bazı meseleler insanı kâfir etmeyebilir, tevil. Tevhile gider, yoruma açık gibi. Aslında Mehdi meselesi de yoruma açık bir mesele. Değil. Yani hiç yoruma açık mesele değil. Ama biz bunları mülaza ediyoruz. Fakat onlara da diyorum, ya siz niye sesiniz yıldız çıkıyor? Bu batılı eline de bir şeyler konuşun falan. E, ya sen yapıyorsun bu işi falan. Onlar da çıkmıyor. Hiç ekranlarda onların hocalarından. Onlarda çok güzel alimler var. Ve lakin e, pek çıkan yok. Çünkü biz diyorlar böyle Kur'an hizmeti e, tercih ediyoruz. Tamam, Allah barak etsin, kabul etsin. Ama ve lakin, şimdi bu iş öyle bir mesele ki kimse cevap vermediği zaman batıla bu bir, iki, üç bu millet kanar, kapılır, gider. Mutlaka biz burada bir cemaati ikaz edeceğiz. Ama hacı nenelerimizin, hacı annelerimizin de istedikleri şekilde sohbetler de yapmak lazım. Benim de halim kalmadı, bunu ikiye bölemiyorum. Yani bir de televizyonda bir şey yapsam ...sade reddiyeler üzerine dedim. Burada sadece hani dersler takip edecek, onu da yaparız inşallah. Yani bizim dersin zaten bu karma olması... ...farklı konulara temas etmesinden bu dinletiyor. Yoksa iki saat, üç saat insan... ...sıkılıyor. Geçen hafta üç saat olmuş. Öyle mi? Evvelki evet. e, haftanın açısını da çıkarttım. Orada bir yarım saat alacağım kalmış idi. Onun üstüne koyduk. Ama bugün mesela biraz alerji olmuşum, ses tellerim, nef nefesim kesik. He o çok belki inşallah çok konuşamam. İnşallah çok konuşamam demek lazım. Öbür türlü inşallah demesen çok konuşursun. İnşallah çok konuşamam ama siz faydalanmanıza bakın. Siz imanınızı kurtarmaya bakın. Siz bu batıl akımlara karşı tavrınızı takının. Mücadeleye sarılın. Biz dinler arası diyalog işlerinde maddi manevi ne sıkıntılara girdik ama bu işi başlatmasaydık ve bu e, Taada bir sohbetlerden başladık Antalyalılar bu kadar bu konuyu açmasaydık bu mesele anlaşılacak mıydı? He? Ee, şimdi bizim burada bir emeğimiz var mı? Bak yoksa Yahudi sen hep cennete gidecek diyecektiniz. Kiminiz de kızınızı yavura verecektiniz. Çünkü bizim peygamberimize inanıyor diye kendi dinini bırakmasa da ya bunan nikah oluyormuş diyecektiniz. Kızlarınızı Yahudilere verecektiniz. Yahudi Hristiyan el kitap diye. Verecek duruma geliniyordu azda. Biz bu işleri başlattığımızda. Kusura bakmayın. E şimdi ondan sonra Şia meselesi e bunu üzerine aşırı durmak lazım. Bugün en büyük tehlike Türkiye için Ve dünya işlem aleminin başına bela olmuş Öyle mi? E ben şimdi Ahmet-i Necat'a itiraz ediyorum Bu adamlar heli sünnet değil Bunlar bizi sevmez Bunlara dikkat edin Hemen şimdi milli görüşçüler bana darılmış Var mı darılma hakları? Ben Erbakan Hoca'nın aleyhine bir şey konuştum mu? Ruhuna okumadık mı geçen hafta? kabr nur olsun, ruhu şad olsun. Amin. Yani biz onu büyüğümüz ya, sevdiğimiz insan. Hiç ona al, en ufak bir şey. Bana yalancı, dola, iftiracı Erbakan Hoca'ya iftira attı. Ya biz Erbakan Hoca ile üç kişi oturuyorduk. Orada Resul Hoca da vardı. Mehmet Kaya olacak biri. Bizim dernek başkanı. Üçümüz oturuyorduk. E Hoca de orada ağladı, duygulandı. Ne büyük bir şey söylüyorsun bana. Ne büyük bir teklif yapıyorsun bana ya. Kimse bana böyle bir şey demedi dedi ya. Yani bunu ben şimdi söylüyorum. Sen bunu şahidi misin? Değilsin. E şahidi nasıl bana yalancı diyorsun ya? Ben yaşadığım olayı anlatıyorum. Sen burada yalancı diyorsun bana. Yani bu nasıl bir Müslümanlık? Ben Hoca Efendi'nin iyiliği için son senelerde Ehl-i Sünnet üzere tasavvufun lüzumu, mezheplerin lüzumu, Ehl-i Sünnet'in önemi, tanıştığı büyük veliler, Osmanlı son dönemki Evliyaullah ee, sohbetlerinde duyduklarından millete bir Fayda versin diye. Benim bu teklifim kötü bir teklif miydi? He? Bu da Hoca'ya düşerdi. Ondan çok da yaşı, başı, aklı, zekası, hafızası yerinde olan da yok. Yani ona biz bunu teklif etmiş. Ben kötü bir şey mi teklif ettim? Keşke olsaydı iyi bir kayıtlar olmayacak mıydı şimdi? Ama olmadı. Olmadı başka bir şey. O da böyle şey olur mu ya? Sen bana ne biçim konuşuyorsun demedi ki. Ne büyük bir şey teklif ediyorsun. Ne büyük bir şey. Bunu bana kimse demedi dedi. O zaman biz burada yanılmış olsaydık Hoca Efendi derdik ya benim başka işlerim var. E, Ahmet Efendi şimdi senin bana teklif ettiğin iş uygun değil derdi. Ben on çocuğu yaşındayım. Dolayısıyla burada bu işleri siyasi malzemeye alet etmenin lüzumu var mı? Ben siyasetten mi bahsettim? Ben bir sorunum yok. Kendi işlerinde anlaşamıyorlar, barışamıyorlar. Bölünüyorlar. Erbakan Hoca'nın oğluna Terbiyesizlikler ediyorlar Fatih Erbakan'ı dışlıyorlar Erbakan Hoca ölür ölmez adamcağızın Aleyhine en yakınları En yakınları ne kadar pis iftiralar yaptılar yer gök inler Yani Kendi en yakınları Şu anda da onlar milli görüşteler ha? Milli görüşün başında duruyorlar Erbakan Hoca'ya söyledikleri söz Bursa'da Hiçbir ateist Komünist demez öyle iftiralar attılar, o adamlar başında. Şimdi biz Erbekonucuya iftira etmiş olduk. Onlar milli görüşçü oldu, üste çıkıyorlar. Kusura bakmasınlar, yemezler. Sizin bu hareketleriniz artık bu millet yutmaz. Adama sahip çıkıyorsanız mefkuresi oradadır, görüşleri oradadır, ehli sünnet görüşlü bir insandır, o görüşleri ihya edebilirsiniz. Adil düzen dediği Kur'an'dır, İslam'dır. Biz öyle bir tanıdık hocayı. Biz öyle tanıdık. Açık Açılımını öyle yaptı bize. Biz de onu sevdik. Ve uyduk ona değil mi senelerce? Çünkü neden? Adil düzen demek adaletli. Adalet ancak nerede var? Kur'an'da var. Allah'ın ismi el, el Adil. Adaletin ta kendisi. Allah'ın ismi. Kur'an-ı Kerim adaletin ta kendisi. Şeriat adaletin ta kendisi. Hoca öyle bir adamdı. Ama şimdi böyle bir o yana bir bu yana görüşü belli değil, fikri belli değil, itikadı belli değil. İrancı mısın, selefi misin, vehabi şii misin, nesin ya? Çıkarsın, itikadını açıklarsın. Ehli sünnete ne hizmet düşünüyorsun? Dünya Müslümanları hakkında bunu söyleyeceksin. Sen gidiyorsun, kimi ziyaret ediyorsun? Esed'i ziyaret ediyorsun. Esed'i ziyaret ediyorsun. Kusura bakma. Esed kadar büyük zalim dünyada yok şu an. Esed çok büyük bir zalim. Nusayri, kitapsız. Nusayri'lerin kitabı yok. Yani Kur'an-ı Kerim kabul etmiyor. Yani Esed'i söylüyor. Şimdi bu sefer de Hatay'daki Nusayri'ler bana telefon ediyor. Bizim Türkler. Flaş'ta konuşuyorum. Ya biz onu seviyoruz, seyrediyoruz. Bize niye böyle dedi? Ya mübarek insanlar. Oraya bir şey deme. Buraya bir şey deme. Kaldık ortada ya. Şimdi sizin kitabınız Kur'ansa ben size bir sözüm. Yok. Kitabı Kur'an değilse ben zaten İncil'e İncil bağlıyım diyene de kitapsız diyorum. Şimdi Hristiyanlar şu anda nedir? Kitapsız. Yahudiler Tevrat'a bağlıyız diyor ama Tevrat muharref değiştirmiş. Hükümsüz, mensuk. Şu anda Yahudiler de ne oluyor? Kitapsız. Yani ben kitapsız derken adama söylemiyorum. Kur'an'a uymayan herkes kitapsız. Bana göre. Bu benim görüşüm. Sen de dersin ki kabul etmiyorum. Etme. Ben de seni kabul etmiyorum. Ne? Özgürlük var yok mu? Demokrasi yok ama özgürlük var. Tamam. Sen de konuş ben de konuşayım arkadaş Tamam. Ben kabul etmiyorum. Ha şimdi sen Esed'e gidiyorsun. Şu durumu dur. Ondan sonra acaba düzeltebilirim. Neyi düzelttin ya? Neyi düzelttin? Efendim. Daha beter eli sünnet etmişti herip bindirdikçe bindiriyor. Onun bir kardeşi vardı. Mahir miydi? Neydi? Bir, bir mahir vardı sonra bir bombada bir tarafları parçalandı falan geberecek diye bekledim, daha bir haber gelmedi. Öyle bir zındık. Onun Esed'in kardeşidir, o Hafız Esed denen zındığın oğludur o da. Yani tecavüz etmedikleri el üstüne kadın kız kalmadı. Evleri bastılar, yaktılar, yıktılar, camileri, Kur'anları yaktılar. Bütün Müslümanların karşısına kızlar tecavüz etti o, o zındık. Sen bunlara gidiyorsun. Neymiş? Amerika'ya karşıymış emperyalizm. Ne emperyalizmi ya? İsrail tutuyor Esed'i orada. Ehli Sünnet Devleti gelmesin diye İsrail tutuyor. Arkası da Amerika'da beraber. Esed'i onlar tutuyor. Numaradan danışıklı dövüşler. Sen de tiyatro seyrederken kimi tutacağını şaşırıyorsun. Bütün mesele tiyatro. Daha şimdi Musul'u, Kerkü'ü kimlere veriyorlar? PKK'ya veriyorlar. Niye? Niye? E getirdiler ya bastırdılar orayı. Işit kimin adamlarıydı? İngiltere'nin Amerikan. Şimdi IŞİD'i kime kovduracaklar? He? PKK'ya verdiler silahı verdiler. PKK şimdi bu giriyor. Kerkö. Ne oldu? Oradaki Türkmenleri, Türklerin hepsini IŞİD geliyor diye gönderdiler. E o Türkmenleri oradan atamazdı. IŞİD'i gösterdi. Türkleri, Türkmenleri kendi yurtlarından vatanlarından seferber etti. Kaçırttı. Şimdi de Kürtlere verdi silahı PKK'ya. Kürtler demiyorum. Kürtlerin Müslümanları başımın tacı. Kürtlerin çok iyi dindarları var, Müslümanları var. Dün, e, geçen gün bana bir Melle Said diye bir zat kitaplar göndermiş. Hep Arapça yazmış. E, Arapça kitap, 6-7 tane kitap. E, onun da derdi şiayar et diye. Ehli Sünnet müdafaa bana mektup yazmış işte. Haber yollamışlar işte. Biz sana dua diyoruz, destekçiyiz. Ehli Sünnet'in müdafaa diyorsun. Efendim, Kürt uleması. Kesinlikle arkandayız falan. O kitaplarda Arapça güzel eserler, ilmi eser. İşte bunları da tercüme etseniz çok fayda ol. Tercüme biraz vakit zor buluyorum ama vaazlarda aktarabilirim. Ben de telefon ettim oradan e, mektubu yazanlara. Onlardan işte birisine ulaştım. Öbürü dedim bu kaç yaşında? Dedi 85 yaşında. Dedim Allah hayırlı uzun ömür versin. Ne güzel el-i sünnet müdafaası yapmış. Diyarbakır'da duruyormuş o zat falan. E, dedim işte selam hürmetle bir numarasını istedim. İnşallah gönderirler de ulaştırsam hoca yani sesi duyabiliyorsa telefonda konuşurum. Hani ben Kürtçe bilmem, o Türkçe bilmesele nasıl olsa Arapça biliyoruz ikimizde. Sorun yok. İslam'ın ortak dili nedir? Üstü Müslümanlar Arapçadır, Kur'an lisanıdır. O noktada yani kendisine teşekkür edeceğim inşallah ama orada mesela e, oradaki bana ulaştıran zat Diyarbakır dedi. Hepimiz dedi aile, çoluk, çocuk hepimiz lale Gül dinliyoruz. Hep bütün buralar. Çünkü Ehl-i Sünnet, kim Ehl-i Sünnet üzere konuşuyor? Ehl-i Sünnet birbirini bulur. Dolayısıyla bizim burada kafa tasçılık yaptığımız, yok ırkçılık yaptığımız yok. Arabın ceme acemin araba üstünlüğü yok. İnne melfazlu bittek fazilet takva iledir. Hangisi takva? O üstün. Hal böyle olunca e, yani biz müşterek noktaya temas ediyoruz ama oyunlar başka. Şimdi bu PKK gelirse efendim orada şimdi Amerika açıklamış ki Amerika'nın yeni adayı yani bu Obama, ha benim hala aklımda buş iş var. Bu Obama'ya hiç aklım kalmıyor. Yani de, yeni aday geliyormuş orada da. O yeni aday diyormuş ki biz Büyük Kürdistan kurduracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Adamlar planlarını zaten gizlemiyor ki. Haritayı da açıkladılar. Planı da söylüyorlar. Öyle mi? E İran da açıklamıyor. Bizim ahmaklar hala Ahmet'in Eccad'ın kuyruğuna takılmış. E, İran'ın şeyi geçen gün açıklamış. Bizim başkentimiz Bağdat. Öyle mi demiş? E bak ha. Başkendimiz, Bağdat, Irak, bizim demiş ya, Şia'nın demiş, hep demiş alacağız oraları. Zaten Bağdat da şurada el-i sünnet bırakmadılar. Bırakmamaya çalışıyorlar. O taraftan da Türk bırakmamaya çalışıyorlar. Efendim, e, Musul-u verdin verdi PKK'ya. Eşilik adama niye silah veriyorsun PKK'ya desek? E IŞİD'le savaşıyor ya onun için silah veriyorum diyor. O zaman IŞİD'in rolü anlaşıldı mı? En başta dediğim Büyük Orta Doğu Projesi'ndeki Büyük İsrail Projesi'nin ee, PKK tarafındaki ağına hizmet edeceğini demiş miydim? Evet. Evli alma var mı? Biraz aktın olması yeterli. Biraz Usturanın ağzına sürülecek kadar derdi Efendi Hazretler. Muh, muh lazım. Ama e, çoğu dediklerimiz biraz sonra anlaşılıyor. Sonra anlaşılıyor. Erken anlaşılsa bu kadar zarar görmeyecek Müslümanlar. Ama geç anlaşıldığı için çok kazık yedikten sonra çok arkadan hançerlendikten sonra, bu işin telafisi kalmıyor. Yarın Bağdat düşüp Şia'nın eline geçtikten sonra, ne İmam-ı Azam kalır, ne Abdülkadir Geylani kalır, ne Cüneydi Bağdadi kalır. Bugün e, Ehl-i Sünnet'in esas merkezi İran'ın bulunduğu yerler. Yani, Tahran dedikleri yer, rey kenti. Rey kenti kimin memleketi? Fahru Razi'nin. Rey, Razi, reyli işte. Bütün ulema evleniyor, i̇mam Gazali, İmam Resul orada bir şey diye atıyor. E şimdi e bütün alimler ima, Nişabur, Nişaburi, İmam Müslim, Sahih Müslim'in sahibi nereli? Nişabur, Nişabur'da. E kabrini bulamadık. Ne kadar ehl Sünnet kabri varsa dümdüz etmişler. Yarın da gitsek Allah nasip etmesin. Bir tane gitsek alim veli bulamayacağız. Ki merkezidir Ehl-i Sünnet'in yani. Ahmet ibn ve civarı ve etraf Koca İmam Azam radıyallahu teala en büyüğümüz e şimdi durum bu ama biz devamlı aldanan, devamlı kazık yiyen devamlı saflığımıza yenik düşen, devamlı üstü zan üstü zan, ya nereye kadar üstü zan sahabeyi sevmeyene nasıl üstü zan edeceğim ya biz bunları duyurmak, uyarmak zorundayız adam gelip de Bursa'da tezahüratla karşılanırsa bu bizi yaralar ben bunu duyurmasam rahat edemem. Ben burada siyaset yapmıyorum. Hangi parti rey alıyor almıyor, aday değil beni alakadar etmiyor. Ben burada din işinden bahsediyorum. Sen bu millete efendim Şia'yı kahraman gibi tanıtamazsın. Öyle mi? Var mı burada benim bir yanlışım? Sen Esed'e gidip destek ziyareti yapamazsın. Milyonlarca Müslümanın ırzı namusuna kanına geçmiş bir zalim zorba. Allah boynu devirsin. Amin. Allah devletin düzeni devirsin. La biz tarafımızı belli etmek zorundayız. Ortada seyyar dolanamayız. Ondan sonra Cüppele Hocayı artık tanıyamıyoruz. Niye tanıyamıyorsun? Kimde bir yanlış var? Ben söylüyorum. Bende de yanlış var. Amel yanlışı olabilir. İtikat yanlışım yok elhamdülillah. İtikat yanlışım yok. Konuştuklarımda da yanlış olursa 40 senelik yani 40'ı yoksa da 20-25 sene kayıt altında. Şu anda bütün kayıtlar 92'den çıkıyor televizyonda. 92'den bu yana aha, kaç sene olmuş? Bu sırf kayıt olan seneler. E sen o zaman bu kayıtları kontrol edersin. Burada bir tezat, tenakuz, çelişki, birbirini tutmayan laf söz bulursan Kalkar derse ki bu ne? Ama ben Ali Rıza Demircan'a baktığım zaman 2008'deki kitapta helal dediği şeyi şimdi çıkarttığında haram diyor, zina diyor. E o zaman Allah'ın dini böyle 4 senede bir, 6 senede bir naylon müçtehitlerin kafası değiştiğinde Allah'ın dini değişir mi? E o zaman biz uyaracağız. İnna künna munzirin Biz uyarıcılar olduk. Habibim öyle şöyle. مَا اَرْسَلِنَاكِ اللّٰهِ مُبَشِّرَنْ وَنَذ۪يرًا Hem müjdeci gönderildi, hem uyarıcı. Ama önceki vasfı neydi? İlk vahiy geldiğinde ayetler, ikra'dan sonraki dönemler, müddessir suresi hani yorganına bürünmüş, sıtma geçiriyor falan. يَا اَيْهَا o, kum feendir, Kalk, uyar. Çünkü ne zamanı? Uyarma zamanı milletsel gibi cehenneme giderken sen cennet müjdelerini vererek de bu milleti uyutamazsın. Uyuttuğun zaman, yarın niye beni uyandırmadın? Ben bu hocanın peşine takılmıştım. Meğer oradan cehenneme çıktık. Derse adam, ben ne cevap vereyim? Saatlerce seni dinledim ben. Farz-ı olan bir vazifeyi yapıyorum ben. Onun için bana e, burada sorumluluk düştüğü kadar Allah becettirsin. Amin. Amin. Efendi Hazretlerimizin bana emri var bu'l-hakka ule-kâne murrân, acı da olsa hakkı söyleyeceksin. Efendim senin bana işte zarar gelir, şudur, budur, biraz bu işleri şey diyeyim, hapisten evvel dediğim laflar. Yani çok daha şey gidiyorum, hep ben bu iş üzerine gidiyorum, red diye, red diye falan, falan. Cık, Yok. Ya söz verdi, zarar gelmeyecek. O ayrı bir şey gelmedi de diyelim. Ona inanıyorum ve sözünde sözü çıkar Allah'ın izniyle ama Mevlamızın dostudur, mevlanı mahcup etmez. Sözünde durur. Yani Mevla adına söz veriyor. Zarar çünkü o verebilir. Mevla ona bildirir. Ben onu kabul ettim. Ama bana izin vermedi bu işlerden geri durmama. Cevap verilecek. Onun üçündür ki bundan sıkılmayın inşallah. Buradan ilim alın. Bilgi alın. Ondan sonra bir süzgeç yapın. Bu süzgeçte tahlil laboratuvarı gibi buradan zararlı insanları dinlememe e inşallah faydalı insanlar dinleme noktasında. Şimdi yine bir kanal. Yani internet kanalı. Çok şey değil ama çok da güzel hatip birileri yazmış. Anlıyorum. Benim en kızdığım şey şu. İsim vermiyor. Yani yazan ismini verse bu sefer korkuyorlar benden herhal. Ya yani ben korkulacak bir adam değilim. Ama ben aramızda kalsın konuşurum böyle. <gülüyor> Yahu diyor hocamızı diyor işte çok faydalandık. Hala da faydalanıyoruz falan falan falan. Beni bir yağlamış falan. Ondan sonra işte yay niye böyle yapıyor? E, ne yapıyorum? Üç sayfa okudum ne yaptığımı da anlamadım. Yani ya müşahhas elle tutulan, gözle görülen de ki niye çatıyorsun? İstanbul'la onlar da çatıyormuş. E tamam ben başka ne yapıyorum? Yani batıl ne çatıyorum. Oradan bir şey anlamadım. Anladım gerçi de. Kendime göre bir şey anladım. Şimdi ya diyor, o diyor Cübbeli Hoca var ya diyor. Yani diyor böyle ben tek başıma bir adamım der diyor. Benime gücüm yok ki. De, diyorum ya hep. E, var mı? Tek başına bir adamım. Tek başına bir adam değil miyim? Tek başına bir adamım. Peki, gücüm yok. O da doğru. Ben ki, kime ne yapabilirim? Efendim. Bunlar doğru. Fakat diyorsun işte öyle dediğine bakma diyor. Işte. Kürsüden seni diyor. bir anlatırsa diyor, hakile yeksan eder, seni bitirir diyor. E peki beni bitirir, seni ben bitirebiliyorsam tüm kürsüdeki konuşmamla, Burada sen acaba bir Allah vergisi görmüyor musun? Yani ben tek başına bir adamım. Ama konuştuğumda haber oluyor ve o adam rezil oluyorsa. Niye o adam beni rezil edemiyor da ben onu rezil ediyorum? Ama şimdi hak devamlı galip gelir. El-hakku ya'lu ve la yu'la'ley. Hak ali ve galip olur. Hakkın üstüne çıkılmaz. Do dediğin doğruysa galip sensin. Ha beni de Evvelce adam yerine koymadılar. Ben ilk çıktığımda 12-13 yaşık halde zaten adam yerine koymaz. E, Rize'den geldim. Sohbetler şurada burada doldu her taraf falan. Ama yine medya şusu bu hiç beni görme. He? İslami kasteler hiç. Köşe yazarları hiç bu kim ya? Mahmut Hoca'nın mollası dediler. Ve bunlardan ilahiyat bilmez, İmam hatip bilmez, diploma yok, bir şey yok dediler. Öyle mi? E, şimdi geldiğimiz noktada kendi ilahiyatçı Diplomalı, şudur budur. Ama diyor ki, bir şey yaparsa seni bitirir diyor. Ya mübarek adam, benim hakikaten gücüm yok. Dava açmıyorum. Hiç kimseyi mahkemeye vermiyorum. Adam sövüyorsa yok. Bir tane dava açmıyorum. Kimseyle uğraşmıyorum. Savcılığa vermiyorum, polise vermiyorum. Sen bana ne yaparsan yapıyorsun zaten. E ben burada konuşuyorum. Ama diyor adamı bitirir diyor. Ama şimdi bunu dediğin zaman, sen ehli sünnet akıllı mantıklı bir ilim adamıysan, Böyle adamı konuşmakla bitirme diye bir şey yoktur. Haklıysa bunu Allah bu tasarrufu verir, yetkiyi verir. Haksıza vermez bunu. Öyle mi değil mi şimdi? Öbür türlü ben seni hangi güçle bitiriyorum yani? Hangi güçle bitiriyorum? Ama sen de doğru ol. Müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni. Doğru adam ol. Mevla mahcup etmez. Bize yapılan iftiranın zerresi başkasına yapılsaydı adam da Türkiye'de Zerresiyle adam partisini bıraktı. Öbürü başkanlığı bıraktı, öbürü vekilliği bıraktı, öbürü neler yap? Bize onun küllüsünü birden şey etler. Ama biz milletten para istemiyoruz, re istemiyoruz, makam istemiyoruz, mevki istemiyoruz. Bize inanan varsa birkaç gariban gelir bizi dinler diyoruz. E biz de canlı yayın veriyoruz. E şimdi aramızda kalsın ama canlı yayın oldu mecburen. Eskiden aramızdaydı, şimdi de aramızda kalsın. Ben bir şey demiyorum, dinleyenlerle aramızda kalsın. Ama sen şimdi bana ne demek istiyorsun yani? De ki sen buna bunu niye yapıyorsun? İsim ver, yanlışımı söyle. De ki bu adam bu görüşte değil, sen buna iftira attın. De, ispat et. E böyle bir şey yapamıyorsun bana. E bana ne demek istiyorsun? İşte başka dergileri okuyun niye demiyormuşum? Şunu dinle, bunu dinle diye demiyormuşum. Dergi isimleri yazmış oraya. Oradan mesele çıktı. Aa, Bizim arkadaş da, ya diyorum İbrahim diyorum. ''Ne anladın?'' diyorum. ''Benim vaktim çok yok.'' diyorum. Aleyne yazı var.'' diyor. ''Ya tamam aleyme çok olur da.'' ''Ne anladın?'' diyorum. ''Çok ilmi'' diyor. Böyle ''Güzel Türkçe'' diyor falan. Çocuk beğenmiş. Bizim İbrahim diyor ki... ''Ya mübarek sadede gelelim.'' Bir baktım tabii tırırırk aşağı hızlı... A ''Dergisini niye demiyorsun?'' Adını da söyleyeyim de yanlış anlamasınlar. ''Ya senin dergin ehli sünnet olabilir.'' Ben şimdi burada dergi reklamcısı mı? bütün dergileri ilan edeyim, kendim yazdığım şeydeki kendi yazdığımdan sorumluyum. Onun için içeriğini bildiğimden dolayı ben bile bizim dergide iki şey aldım, bizim cemaat öyle uyanık ki hemen telefon ettiler, burayla bura çelişiyor dediler. Geçen ay, yani benimle alakalı, benim yazımda değil, başka yazarlarda orada Hamidullah'a çatıyor dediler, öbür yazarda Hamidullah'tan kaynak vermiş dediler. Tak dedim. Haklıdır bu okuyucumuz, haklıdır. Yanlış bizde. Niye? Öbür yazarı ben okumalıydım. Hamidullah'ın yanlış bir görüşü, sahabe 250 bin diyor. Ne 250 bin, yukarısı yok. E yani orada yanlış da bir görüş ama bir profesör, o cevenli, Ne üstet adam ama orada alıntı yapmış. Şimdi bu hafta geldi, e bizim cemaat artık uyandı, bizinkileri uyutamazsın. Şimdi bir telefon geldi, bu hafta yine. Dediler ki sizin orada bir mektuba tercümesi satılıyormuş. Yani yayın evinde. Dedim benim haberim mi ben kendi kitaplarımdan sorumluyum. Yani tercümeyi kim yaptı ben tek tek okuyamam ki ya. E mektubatta ehli sünnet kitap, mübarek kitap mektubu. Ama tercüme tabii önemli bir şey. tercüme herkes yapamaz, yanlış yapabilir. Sonra mühim değil yani. Yazı, ya, bir konunun içeriği belli değil. Niye böyle? Aşağıda Hayrettin Karaman'dan Dipnot almış, o tercüme yapan, maşallah dedim. Eğer biz bu cemaati, bu kıvama getirdiysek, <gülüyor> he? Bizim en ufak bir acaba dediğimiz adamın adını gördükleri kitabı bizim millet almıyorsa işi koruyoruz demektir. Çünkü neden? Sen alim olsan al oku derim. Ama senin bunları karşılaştıracak ilmin olmadığı için mecburen sizin korumakla görevliyiz. Ehli sünnet. Ama nedir? İlla bizim tarikat, bizim kapı diyor muyum? Demiyoruz. Ben sana diyorum Cevat Akşit ehli sünnettir. Sen şimdi Cevat Akşit ehli sünnettir. Mehmet Zahit Efendi'nin halifesidir. Bizim kapıdan değil. Ama olsun. Ehli sünnet mi? Ehli sünnet. Şimdi ben de söylüyorum. İşte şunun niye adını vermiyorsun? Bunun niye adını vermiyorsun? Bana diyor ki yahu kardeşim sana cevap veriyorum. Neydi adı da sizlerini unuttum. Müsellem mi? Gayrimüsellem mi? Neyse. Şimdi bak kardeş. Hiç ayetlerde, hadislerde şunlar helaldir diye bir şey var mı? Hep ne var? Şunlar haramdır. Çünkü haramlar azdır. Azı söylemek kolaydır. Diyor ki şu şu şu haram, gerisini helal, pırasa helal mı? Hiçbir hadiste bulamazsın. Mekruhluk biraz var, soğan gibidir. CV'yi yersen falan, tabii pişmişi yenir, soğanın da pişmiş yersen, Yani camiye gelmek bakımında. Evde yemek mekruh değil. Ama sana da vahiy geliyorsa meleklerle falan, alemler varsa falan, o evde de mekruh. Ama bize öyle gelen giden yok. Ben yiyorum yani, soğanı da sarımsağı da, ben hastayım zaten. Ama camiye giderken, bak bugün sarımsak dökecekler, yemeğime yoğurt var. Dedim yok, cemaata gidiyoruz. Tamam, yemedim. O ayrı bir şey. Ve lakin, e şimdi sana ee, bu kadar helal dairesi geniş. Bütün helallar sayılır mı? Ne derler? Şunlar şunlar. Yasak geri kalan ne demektir? Serbest, Serbest demektir. Zaten ayet ve hadislerde de bize emrediyor ki <gülüyor> Sormayın her şeyi ki beyanı gelince size sıkıntı verebilir. Yani ne demek? Size zaten zaruri olan şeyler beyan edilmiştir. Sakınacağınız haramlar ve yasaklar bildirilmiştir. Bunun dışında ne yapmayın? Çok soru sormayın diyor. Vahiy geldiği zaman için tabi bu. Sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mülakatı zamanı için. Çünkü şu anda zaten ne sorarsan sor. Kitapta ne varsa ben sana onu söyleyeceğim. Yeni bir şey helal de edemeyiz. Haram da edemeyiz. O zaman ben şimdi burada diyecekmişim ki şu dergiye okuyun, şu dergiye okuyun, şu dergiye okuyun. Yahu kardeşim zaten Müslümanların dolu dergisi var. Allah hepsine efendim, rızası üzere istikamet nasip eylesin. Amin. Ben onlara duacıyım ben onları tek tek okuyun dememe. Ne acet var? Ben sıkıntılı bir şey varsa diyorum ki bunu okumayın. Öyle mi demiş idi? Yoksa burada şimdi biz affedersin yayın evlerinin yayın evini diyor niye demiyormuş mesela. Ya halbuki de bir yayın evi söylüyorsam o ha. Bu kadar da yalancılık yapıyor bana. Ya arkadaş daha geçen de söyledim ki yayın de ehli sünnet hizmetleri olmuştu. Demedin mi ya? Ya yazıyorsun buraya da kardeşim beni hiç dinlemeden nasıl yazıyorsun ya? Ondan sonra hocamızı tanıyamaz hale geldik. ona çatıyor buna. Çatıyor. Niye çatıyorum ben? Ya niye çattığım adamların çeteresini tut? Hepsinde mutlaka sıkıntı var. O sıkıntılar da bana yönelik sıkıntı değil. Bana yönelik olsa asla buraya taşımam. Sizin vaktinizi zayiatmam. Sıkıntılar mutlaka nereye yöneliktir? Ehli sünnete yöneliktir. Ya efendi hazretlerini hedef alan bir beyanlardır. Efendi hazretlerinin haflesini ödül merasimini iptal ettirip salona gitmeyin diye efendiye karşı sabotaj yapan hocalara taktım o zaman. Yine de onlara kırgınım. Odur ya Hz. Mehdi meselesinde geldi gelecek meselesinde bazı sapıklar delil alıyorlar diye bazı hoca efendilere ciddi manada ikazlarım oldu. Ya bunlar sizden delil alıyor bak adam şimdi her yol olduğu meydana çıkıyor ama ben seni 20-30 sene evvel uyarıyorum. Ben seni 20-30 sene evvel uyarıyorum. Sen daha şu anda kafanı vurdun dank ettiğin halde uyanmadın be kardeşim ya hala görüşüyorsun adamla. E şimdi ben bunları diyorsam hiçbirinde benim şahsımı hedef alan hakarete cevap var mıydı? He? Yok arkadaş. Şahsıma ben yani vakit ayırmam. Bana hakaret etsin. Şahsıma etsin. Orası şöyle desin, burası böyle desin. Yediğime karışsın, içtiğime karışsın, giydiğime karışsın. Yani ben örnek bir durumda değilim ben. Şef değilim, vekil değilim, kefil değilim. Zahiri ilimlerden bir şeyler çok az da olsa, yani zaten derin bir ilmimiz yok bizim. Böyle bir içtihattır, fakihliktir yok bizde. Tefsirden biraz bir şeyler okuduk, ettik. Efendi Hazreti duası, bereketi, biraz çenemiz var. Ben bir şeyler anlatabiliyorum ama bildiğim kadar konuya giriyorum. Bilmediğimi mutlaka araştırıyorum. Fıkıhsa mutlaka fıkıhçı hocaları hemen telefon ediyorum. Reklam aralarında canlı yayınlarda arıyorum. İşte oradan bir soru soruyor, dur ya ben müştehit değil, müştehit olsa her dakika bilmez. Arkadaş sor, öyle sorma diyorum. Ne olacak? Reklam arası verince ararız diyorum hoca efendileri. Fıkıh heyetimiz var elhamdülillah. Duacıyız onlara. Ben e, e, haddimi de biliyorum, yerimi de biliyorum. Bilmediğim hiçbir şeye de cevap vermiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya cahilsin dese bana, e, doğru diyorsun derim. Çünkü ben ondan laf dalaşına girmem yani. Adam acığım ben sana soracağım. Koca cüppeli hoca olmuşsun ya, olmuşsam olmuşum. Bildiğimin hocasıyım, bilmediğimince cahiliyim. Ne olacak? Yani gocunmanın bir lüzumu var mı? Her şeyi bilme iddiası kime yakışır ya? Her şey değil. Ben çok şey de bilmiyorum. Bir de her şey değil. Çok şey de bilmiyorum. Onun için biz burada sohbet ediyoruz. Muhabbete geliyoruz. Allah için birbirini sevmek demek muhabbet. Dağdan, taştan, efendim, kayadan, kuştan bahsetmiyoruz tabii. Ayetten, hadisten bahsediyoruz. Ama burada maksadımız Allah rızasıdır. Niyetimiz iyidir. Kimseye özel bir gayelerle, rakabetle onu düşürmek, kendimizi yükseltmek, onu alçaltmak, haşa diye bir derdim olmadığını az çok Müslümanlar bilir. Bundan dolayı da genel bir e, sevgi var. Genel bir kabul var. E şimdi adam dün bir yerdeydim. Orada iş adamlarından. E, dedi ki yani hocam sen bir şey dedin mi bu millet inanır dedi. Kesinlikle yalan konuşmayacağına kanaat gelmiş. Ama dedi namazsız abdestsizde de böyle solcusunda da her sınıf insan derse gidiyor diyor bu yalan konuşmuyor. Yani bunu da Allah vergisi bir meseledir. Ondan sonra ben adamı alıp da şahsi hakaretlerle hedef alıp da bir insanı yıpratmak tarafı değilim. Ki bana bunun kat katı yapılıyor ben buna cevap vermiyorum. Ama biz inşallah sizlerin haceti doğrultusunda, ihtiyacın toplumun ihtiyacı doğrultusunda mübarek cuma gecesinde dua edelim. Dualarımız tutuyor. Geçen birkaç olay yine oldu. Acayip tuttu. Sonra görülüyor siz. <gülüyor> Ayakta uyuyorsunuz bir şeyler haberiniz yok Burada amin diyorsunuz. Unuttunuz ki ne amin dediğinizi. Öyle neler oluyor ben takip ediyorum. Ben cemaatin duası büyük bir güçtür. Çünkü mutlaka amin kabul eder diyor cemaatle olduğu için. Bu cemaatin bereketidir. Şahsi bir şey değil. iddia değildir. Ama Allah için hem cuma gecesi zaman da mühimdir. Cuma gecesi zaten dualar reddolmaz. Yakup Aleyhisselam bile oğullarının istiğfar ve duasını cuma gecesine tehir etti. Sevfe estağfirulekum Rabbi. Yakında istiğfar edeceğim dedi. O anda etmedi. Çünkü Cuma gecesi. Biz burada niye Cuma gecesi toplanıyoruz? Cumartesi daha müsait. Ama o, o müsaitlikten olmuyor işte. Değil mi? Yani müsaiti de Türk Dil Kurumu bozuk bir şer, çer, tercüme yaptı. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim Türk Dil Kurumu da dikkatli tercüme yapsın ya. Bu nasıl iştir ya? <gülüyor> Allah Allah. Ama bazı da doğru yapıyor tabii. <gülüyor> Rus mu ne demiş? Ne demiş? Karşılığı yazmış, Moskof gavuru yazmış. <gülüyor> Maşallah bu Türk Dil Kurumu çok güzelmiş benim hoşuma gitti yani falan. Aa, öyle şimdi açıklıyorlar da, bu ne biçim tercüme falan. Çok doğru tercüme yani. Çok doğru tercüme. Memleketi kaç kere işgal etmiş, milletin hızına tecavüz etmiş. Yani ben bilmem ne beyefendisi mi diyeceğim yani. yani Moskof gavuru demiş. İyi, Türk Dil Kurumu böyle güzel tercüme yapıyorsa hoşuma gitti. E müsaite de acayip bir tercüme yapmış yani falan. Neyse. Biz o manada kullanmıyoruz tabii. O müsait, her şeye müsait bir kelime. Herkes istediği tarafa çevirebilir. Ama biz Allah'ımıza yalvarıyoruz ki Ya Rabbi bu mübarek Cuma gecesi hürmetine, buraya senin rızan için adım atan gelen müminin-i müminat hürmetine. Amin. Ya Rabbi sen bu cemaatin, bu dinleyenlerin, bu toplumun nelere ihtiyacı varsa aklımıza, kalbimize, ağzımıza onları getir Ya Rabbi. Amin. Fuzuli şeyler konuşmaktan bizi muhafaza et. Ami. Yani bu duayı da yaptıktan sonra, bundan sonra konuşulacaklar, kabul olduğunu da düşünerek konuşuyorum. Artık konuşulmalı mıydı, değil miydi, diye yüzüm yok. Zaten haftalık istiharemizi yapan biriyiz. Hayırsız bir şey olursa o bizden ne olacak? Çevriliyor. Ondan merak etmeyin. İnşallah rahman. Allah sizin adınıza da katıyorum tabii. Yani cemaatlerim hakkında da ne hareket olacaksa, ne şükunet olacaksa ee, dinimiz, dünyamız, geleceğimiz, akıbetimiz, ahiretimiz hakkında hayırlı olanları nasip eyle, amin. kolay eyle, kabul ile, şerli olacakları bizden defeyle eyle, amin. kaderin, hayrın neredeyse Ya Rabbi bize onu takdir eyle, amin. Ya Rabbi ne takdir ettiysen bizi ona razı eyle. Amin, amin, amin. amin. Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi eftele salavatik adede mualumatik ve barik ve sellim kezalik Evet. Yani bu usta da bir risale cem ediyorum. Bayağı da bir cuma ile ilgili meseleler. Yani Cuma'nın faziletleri, gecesinin faziletleri, gününün faziletleri. O kadar hadis-i şerifler, o kadar faziletler zikrediliyor ki yani bu bu gecenin önemini daha çok anlamanız bakımından, yani ki mübarek günün faziletini anlamanız bakımından inşallah istifade edersiniz. Şimdi bir hadis-i şerif vaadettim size. O hadis-i şerifi epeni kitabı getiremedim size. Bu mübarek kitabı yani bitirdim. Epey de uzun sürdü. Tek tek de inceleyin. Bak böyle. kitapların böyle notlarla dolu. Hep böyle sayfa sayfa sayfa. Bunlar hepsi sayfa. Bu sayfalarda mesele var diye. Bunlar sırf sayfa. He. Biz böyle okuyoruz. Evet. Anladın mı? Bir tarafı böyle uzatıp ayağını yan gelip kafan öbür tarafta böyle arada rüya görerek falan okunmaz. Burada çünkü ilim e, size anlatacağız. Yanlış anlarsak yanlış anlatırız. Oğlum bütün kitapları bu şekil size de bir şeyler aktaralım diye. O arada çok şey gördüm. Bu ay bilmiyorum dergiye o yazacak mı? 1700 tane hafıza açıcı şey yaptım diyor. 1700 taht teslimi bunu buldum diye. Hatta hadi Şerifte de çok kısa zamanda hafız olmak için falan tabii. Ama biraz zor. Baktım da sonra artık Yasin yazılıyor, tebarek yazılıyor, vakam yazılıyor şeyle. Safranla yani. Onlar içiliyor, geceden namazı var, bir acayip şey, onu o kadar yazan, o namazı da kılan zaten hafız olur. Biraz da o da, lazır işine döndü yani. Sen dedi, niye Laz'lara bu kafada, kafanız çalışıyor da, benim kafam çalışmıyor dedi, sen dedi, balık yemiyorsun, yemez oğlum, yemiyorum, neresini yiyorsun dedi, etlerini, butlarını dedi ki, kafasını yiyeceksin dedi, beyninde dedi, değil mi? Al dedi şuradan bakayım biraz hamsi, aldırdı ona birkaç kilo hamsi, etlerini bu yedi, kafalarına yedi, dedi. <gülüyor> Ondan sonra durdu durdu. ''Ulan ben hiç niye et yemiyorum?'' dedi. Bak nasıl kafan çalışmaya başladı dedi. <gülüyor> ha o zaman. Ben de bakıyorum şimdi. Bu kadar hamçı kafası yersen kafan çalışır hesabına döndü. Yani bu kadar şeyi de okursan <gülüyor> hafızlığa da müsait olursun yani. Beyin zaten otomatik açılıyor ama belki yazmayı sen yapamazsın. Yazmayı birine yazdırırsın ama nerede öyle de hoca ayetleri falan doğru yazacak, düzgün yazacak falan. Neyse hayırlısı. Onu yazacağım inşallah. Yani bu kitapta hiçbir yerde bulamadım. İmam, bu kitabın sahibi çok büyük zat. itikat kitabımızı yazan Akaidi Nesefi var ya Nesefi itikat kitabı Nes Ömer, Ömer Nesefi diye geçer. Ömer Nesefi'nin kitabı bu. Semerkand'de giren çıkan bütün alimler hakkında kendinden önce ölenler tabii çünkü bakıyorum kendi vefatına bir sene kalana kadar katmış ama tabii kendinden sonra Semerkand'de kimler geldi kimler geçti bir de Semerkand'de bir hadis rivayet onu hemen yazmış. Bir alim geldi şu hadis rivayet etti diye Hepsini yazmış. Bu böyle eşsiz bir eşer. Elkant Kant zikri ulema ise merkant diye çok ince şeyler var. Ama bu çok hoşuma gitti. An vehb-i münebbih rahimallahu teâlâ. ibn -i hazretlerinden bu Yahudi ulemasındandır. Ee, tabii ki Müslüman olmuş. Ee, kâb Ahbar gibi. Yani kâb Ahbar tabiidir. O kesin. Onun çok Hazreti Ömer Efendimizle vesaire mülakat var. Vehb-i ibn-i de çok ilimler bize ulaşmıştır. Şimdi bunlara için hemen ilahiyatçılar genel manada tefsirlerde geçen bu rivayetler hakkında ne derler? İsrailiyat. İsra iliyat. Devamlı ilahiyatçılar bunu konuşurlar şimdi. Ne demek İsrailiyat'tan gel. İsrailiyat. Ne demek İsrailiyat? Yani İsrailoğullarının rivayetleri. İsrailoğullarıyla ilgili mesele. Bunu böyle toptan konuştuğu zaman çok acayip yanlış olur deden çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresinde dolu ne var? Ya beni İsrail diye, İsrailoğullarının başına gelen çöldeki meselelerden, kudret elvasından, bıldırcının, yani neler neler hep anlatır. Yani İsrailiyat anlatılmaz diye bir şey yok. Ama sahih hadis-i şerifte zaten ne geçer? Haddithu an beni İsrail ve la İsrail İsrailoğullarının başından geçen hadiseleri ümmetime anlatın, bunda vebal yoktur. Hatta emir vardır anlatın çünkü ibret vardır. Bundan dolayıdır ki bizim şeriatımıza göre bir helalı haram etmiyorsa bir haramı helal etmiyorsa yani şeriatın itikadına ve ameline muhalif bir şey yok da birinin başına bir şey geldi bir abit mağarada ibadet ederken şöyle oldu vesaire vesaire ve da Allah Teala ilmin fazileti hakkında şöyle buyurdu bakıyorsun hiç bizim şeriatımıza muhalif bir şey yoksa ölçüyü söylüyorum size bir kıstas veriyorum yani Anladınız? Ölçü ne? Rivayete bakarsın, bizim şeriatımıza muhalif bir şey varsa biz onla amel etmeyiz. Bizim şeriatımıza muhalif bir şey yok. Bizim şeriatımızda ilim meclisine gelmenin faziletine dair çok hadis yok mu zaten? Evet. var. Bir de esas mesele şu. İmam-ı Nesefi gibi itikadımızın metnini yazan bir alimin eserindeyse, altına da dipnotta burada sıkıntı var diye bir şerhte düşmemişse, o zaman bizim zaten bunu bir daha araştırmamıza gerek var mı? Esas mesele bu. Ulemaya, geçmiş ulemaya ne yapacağız? Güveneceğiz. Ama şimdiki bu ilahiyat kafası nereye gitti? Adam Bukhari'yi bile ağzına almıyor. Kur'an'dan diyor direkt alıyorum. Kur'an'dan direkt alıyorum diyor ama namazın dört dakika olduğunu bul diyoruz. Kur'an'da bulamıyor. Nereden biliyorsun dört dakika olduğunu diyoruz? Biz yine Bukhari'deki hadisten öğreniyoruz diyoruz. O diyor ki 1400 senedir böyle diyor. O zaman tam anasından atasından kalma dine gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Onların yolu bize diyorlar ama kendileri daha hurafeci ve batıl oluyorlar. Neden? E Kur'an o zaman diyor ki atalarınızın yoluna mı uyacaksınız? diyor. Biz atalarımızdan dört gördük diye dört kılmıyoruz Biz hadisi şeriflerde kaynaklarda dört diye dört kılıyoruz. Belki benim anneannem peşe çıkarttı yatsıyı. Ne yapacağız ya? Yani? Bunlar o kafa. Çok araştırmacı, taraştırmacı, soruşturmacı, <gülüyor> araştırmacı da bitti için soruşturmacı yazar olmuşlar. Neyse soruşturmacı yazar bunlar. Fakat e, konuştukları lafların hiçbir hüccetli delil yok. Birkaç reddiye yapacağım yine sonunda. Duramayacağım yani. Ama sonuna doğru. Şu adam öyle bir şeyler söyledi ki yani akıllara durgunluk verecek. Ama bizim sohbete birkaç kere gelen bunları dinlediği zaman artık Şuna bak ya diyor, dalga geçiyor ya. Hakikaten öyle ya. Bu ne konuşuyor diyor ya. Başı sonu denk değil diyor ya. Boşver. Şimdi Allah Teala vahyetti. Ya Musa. Ey Musa. Bunu Ömer'le Sefi Hasetleri zikrediyor. Kitabında. Menşeyde meclisen min mecalis. Mecalisil ilmi. Rahbeten fi teallümül ilmi. Bimeftaradallahu aleyhi. Evet. Her kim... Allah Teala'nın kendisine farz kıldığı, emrettiği meselelerden bir meseleyi tahsil için rağbet ederek, heves ederek, yani desinler beğensinler, biriyle tanışayım, biriyle görüşeyim, şu, şundan para alayım, ondan borç alayım, müftünün kızını alayım diye değil. Sırf Allah bana ne farz etti, ne emretti, ne hükmetti diye rağbet ederek bir mecliste bulunursa kânef dolem min ibadeti elf-i senedin ya ve kıyamiha bu adamın Başka bir adamın bin sene ömrü olsa, bin, bin ve bu bin senenin her günleri işte oruç müsait olan, mesela bayram hariç diye her gün oruç tutsa ve bin senenin her gecesini ki bizim ömrümüzün on beş katı ortalama efendim, teheccüd kısa ve ibadetle geçirse o ilim meclisine sırf böyle Allah bana ne farz etti diye rağbet ederek giden ondan eftaldir. Şu gece buraya gelişiniz yani. Veft dalemin ötekel firakla bin tane kölesi olsa bu şimdi kölelik mevcut olmamakla beraber bundan sonra da olmayacaktı anlamına gelmiyor tabi Hazreti Mehdi döneminde yine İslam cihatları olduğunda bu İslam'ın bir müessesesidir bir kurumudur. bunlar devam edecek kurumlardır çünkü o kölelik olmayınca öldürmek icap ediyor İslam da öldürme istemiyor anladın? E şimdi bir orduyla harbettin e sen seni bu orduyla harbettin 30 bin 40 bin 100 bin esir. E şimdi bu adamlar, mesela sahabe döneminde düşünelim. 200 bin Rum'un Muhte Savaşı'nda. Değil mi? 200 bin Rum. Sahabe az. Onları yendiler Mevla'nın izniyle. E şimdi bu kadar esir var. Şimdi bunları öldürsen hepsini, İslam onu öldürme tarafı değil. Çünkü kafir ölse cehenneme gidecek. Peki öldürüleceği Yaşaması daha iyi değil mi? İyi. Peki serbest bırak daha iyi. E serbest bırak daha iyi. Seneye bir daha gelsinler. <gülüyor> serbest bırak daha iyi. Her dakika savaş müslümanlar kesilsin. Kardeşim serbest bırakırsan esiri ne olacak? Toparlanacak bir daha. Toparlanacak bir daha. O zaman ne oldu? Serbest bırakmak akla mantığa uygun. Değil. Öldürmeyi de İslam seçmiyor. Ne yaptı kur kur kurban olduğum Allah? Acıdığı için. Köle olsunlar. Kadınları cari olsunlar. E peki köle ve cari Ama karı koca evliyken esir alınmışlarsa onlar nikahı baki mi? Baki nikahlarına bir şey da, Nikahlarına dokunmuyorlar. Peki, bunlar köle cari olursa kimin kölesi olacak? Müslümanların değil mi? Harp gazilerine verilmiyor mu bu? Verilecek. Peki, bunlar o Müslümanın yanında bulunurken İslamiyet ne emrediyor ona? İhvanüküm havelüküm <gülüyor> Onlar sizin kardeşinizdir. Ne yapacaksın? فَمَكَانَهُوا تَحْتَ يَد۪ي بُخَارِ hadisi. Elinin altında kölesi, cariyesi olan فَلُطْوَنُوا مِنْ مَا Yediğinden yedilsin. Şimdi, kölelik, mülelik, cariyelik yok. Ama bazı insanların evine gelen işçiler, onların yediği yemekten yiyebiliyor mu? Hadi bakalım. Esas şimdi kölelik, modern kölelik. Yediğinden yediriyordu sahabe. Velülbüz mümahiyelbes. Yedi yetmedi. Giydiğinden giydirsin. Kim işçisine kendi kumaşından alıyor? Bak İslam'a. Peki... felat تُكَلِّفُونَ مَا لَا يُطِيْقُونَ Güçlerinin yetmeyeceği işleri onlara, Zorlamayın. E zorladınız bir şey onda gücü yetmiyor. Hadi bakalım ağalık yok, siz de yardım edin. Bu Adi-i Şerife'ye göre sahabe amel etti mi? Ettiği takdirde o köle cariye, kendisi Bizans'ın adamı mıydı, Kisra'nın adamı mıydı, kendi memleketinde görmediği insanlığı, hürmeti, itibarı o Müslümandan görüyor mu? Görünce de ne diyor? Eşhedüllâhilâllâh, eşhedüne Muhammeden Rabbim doğrusu ölü diyor. Dolayısıyla o öldürülseydi cehenneme gidecekti. Burada ne oluyor? Müslüman ol. Müslüman olunca da Rabbim her işte ne diyor? Yanlışlıkla e bir Müslümanı öldürdün. Araba kaza yaptı. Hemen katile müminen kattayım. Hata ile vurdun birine öldü. Ahirette ve bali nasıl kurtulacaksın? Tehariyur rakabeti mümine. Ailesine diyet ödeyeceğim ama yetmez. Ailesine kan parası. Burada da imanlı bir köle azadı. Şimdi orada da kölenin bazı ayetlerde mutlak köle. İmanlı şartı yok. Ama yanlışlıkla adam öldüren de ne koymuş? İmanlı köle. Burayı niye böyle yapıyor? İmana teşvik. Kölelerde diyorlar ki ya adam kazayla mazayla bir adam öldüse falan cezasını beni ödeyerek beni azat ederek ödeyecek. Ama ben de Müslüman değilim. Oraya da yaramıyorum diyor. Şimdi burada da teşvik. Bir yandan onları iman etmeye teşvik ediyor. Bir yandan burayı köle azadı sevabı, köle azadı sevabı. He? Adam ne de Hazreti Ömer'e bir sevapla. O kadar sevap var ki her bir uzvuna cehennemden seni azat eden her bir uzvu cehennemden azat oluyor. Çok teşvik var. E şimdi öyle olunca köle ne diyor? Hazreti Ömer'in karşısına çıkabiliyor. Direkt konuşabiliyor. He, he, pazarlık yapabiliyor. Diyor ki, "Ya Mir'al Müminin diyor bu köle azadın sevabından anlat da biraz." Biz de azat olalım diyor. O da anlatmadı o hafta. Köle yine karşıda çıkıyor. Ya ne konuştuk senden diyor. Hadi bakalım şimdi bir ağaya paşaya yap bu hareketi bakalım. Ne konuştuk diyor. Sen söz vermedin mi diyor. Ya söz verdim ama diyor mübarek. Beni kölem şu anda yok. Azat etmediğim için amel etmeden tesir etmiyor diyor. Ben bir köle alacağım bu hafta. Azat edeyim ki. Haftaya hutbede diyor. Bir tesirli konuşayım. Amel edeyim ki. Bit konuşuyor. Bütün millet kölesine azat ediyor. İslamiyet köle tutmak derdinde değil ki. Azat derdinde. Ama hattaki esiri öldüremeyeceğine göre salarsan da başına bela olacağından dolayı e, öldürünce de cehenneme gideceğinden dolayı Müslümanın yanında dursun da biraz Müslüman aile eğitim ve terbiye ve ahlak ve faziletlerini öğrenerek Müslüman olsun diye. Yani kölelikle ilgili çok önemli bir detay söyledim size şimdi. Pek başka sohbetlerde bu kadar geçmemiş olabilir. Yani bir sohbet var Yeni Bosna'da eski bir uzun sohbet. Hacıptü Hacıberabbuke Min kavmin yukadun eylel cennete biselasil. Zincirlere vurmuşlar, götürüyorlar şehri. İslam merkezlerine şehri. Hadis-i ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allahu Teala diyor, efendim. Buyuruyor ki yani ben cennete zincirlerle zorla götürülen bir toplumun haline şaştım. <gülüyor> yani adam zincirle nereye götürülüyor? Cennete zorla. Adamı bıraksan cehenneme gidiyor. Mevla da buyuruyor ki yahu sen iyi adamsın esasen de sen düşmüşsün belaya Kisra'nın eline, Kayseri'nin eline Bizans'ın eline ne yapalım seni ben zorla cennete sokayım yani. Ne yapıyor? Zinciri vurduruyor geliyor. Birine köle olarak veriyor. O da orada ne oluyor? İslam'ın güzellikleri görünce o köleler cariyelerin çoğu evli aldı. Hatta sahipleri uyuyor, cariye oradan kaside okuyor. Rabbi uyumayan nasıl uyur, ne biçim adamsın diye falan. Adamın uykusu kaçıyor. Ya arkadaş bunlar ne biçim oldu diyor tak takvağlıkta bizi geçti diyor. Tabi diyor Allah uyumuyor, sen nasıl uyuyorsun diyor falan. Bakıyorsun bütün şeyler ee, köle ve cariye pazarlarında satılmış. Ama e, evliya menkıbelerine, tabakat evliyaya baktığın zaman kadının da erkeğin de hep ileri geçenler mevali kısmı. Yani azatlılar. Zaten o durumda da onun sahibi de artık azat ediyor çünkü neden? Denizli orosunu geçti daha mı barakadan uyutmuyor ki seni. Sab sabaha kadar teheccüd, namaz. Adam diyor ki bari sen diye rahat ibadet et diyor. Onda derdim ben de yatayım yani. Bu her gece teheccüde kaldırmasın. <gülüyor> Anladın? Böyle oldu yani. Hayat tarzı bu. Kitaplarda okuduğumuzda bunu görüyoruz. bir Birçok e, kitapta bunu gördüm. Buna mümasil kıssalar gördüm. Onun için... Bunlar eriyorlar. E Mevla zinc adamı döve döve helva yediriyorlar hesabına dönüyor. Mevla zorlanca enter sokuyor bu köleleri cariyeli. Bunlar da Müslüman olmayan en derin adirattan. Birkaç tane zor çıkar. Hep Müslüman oluyorlar. Çünkü yediğinden yedirmek, giydiği kumaştan kumaş yapmak, İslam ahlakı. Ya Hazreti Ömer görmüyor musun? Kölesiyle ne yapıyor? Kudüs'e gelirken? Nöbetleşe biniyor deveye. Bir o biniyor. biniyor. Tam sıra Kudüs'e gelirken karşılama Sıra köye geliyor, dereye geçecekler Hz. Ömer de paçaları sıvıyor Deveyi yayan geçecek dereyi Ya emir geliyor ee, Kudüs'ün emiri o zaman Yani sahabeden görevli olan zat yağ Ömer diyor yağmıyor Bu diyor çok yanlış anlaşıldı Papazlar burada, hamlar burada, bütün din adamları burada Hazreti Ömer, Hazreti Ömer Yıkılıyor dünya, yani şanı yayılmış dünyada biz diyor, yani bunlara karşı şey oluruz bir değişim. E ne olacak ya, köle dönüşte fazla biner. Milletin gördüğü yerde bu hareketi yapmayalım. Sen onun için bin, binerek gir. Adam da yanlış bir şey istemiyor. Siyaset yönetim bakımından da doğru bir şey. Şu andaki kafaya bakarsak taktik güzel. Ama Hazreti Ömer ne diyor? Sen Rasulullah'ın sevdiğini bilmesen var ya diyor. Öyle benzetirdim ki diyor seni diyor. Azlederdim diyor seni. Ama aslında sevdiği sahabeden birisin diyor. Onun için diyor, mevzuyu kapat hiç duymamış olayım diyor. Ve öyle giriyor. Bütün kızlar, karılar ne kadar altın varsa kuyumcuda altın kalmamış. Hepsi süslenmiş. Ve yol boyu dizilmiş. Sağlı sollu dünyanın bütün ziynetleri. O zaman Kudüs dünyanın merkezi yani. Ta o zaman Avrupa mı Avrupa mı var? Avrupa hiç yok, Amerika hiç yok. Kıtası yok, bulunmamış yani. Kıtası da belki bir yere bitişikti. Sonradan kopmuş diyorlar. Neyse. Bu kopuklar öyle oluyor. Sonradan kopuk olursa düzeni bozar. Efendim aslı kıtalar birmiş. Depremler mepremler de da bazıları ayrılmışlar. O zaman belki de kıta kopuk değildi. O vaziyette diziliyorlar. Hepsi arzu endam ediyorlar. az Ömer'le gelen tabi bir heyet var falan falan. bugün Tabi süs müspüs, saçlar açık. Belki de omuzlar açık. Boyunlar açık. Kadınlar kızlar. Sen Hristiyana da kapan diyemezsin ki. Gerçi şimdi rahibeler bizimkilerden fazla kapanıyor. Ayrı dava mesele tersine döndü ama o arada Hazreti Ömer Efendimiz önüne bakarak mescid e doğru ilerliyor. Bütün heyet önüne bakıyor. Ne sağa bakan var, ne sola bakan var ne... Hepsi önüne bakarak hiçbir dünya, hani nam-ı herem görmeyelim yabancılık insanın karısını görmeyelim kızına göz atmayalım falan böyle böyle Diyorlar ki biz Tevrat'ta zaten seneler evvel yüzlerce senedir okuyoruz ki Kudüs'ü böyle insanlar Fethedecek, bunlara teslim olacak. Biz sizden savaşamayız ki diyor. Bütün sıfatlar Allah'ın gönderdiği ayetlere uygun çıktı diyor. Ve teslim ediyorlar, anahtarları teslim ediyorlar. Savaşma amaç olmuyor. Çünkü vasıflar tutuyor. Ne Neh'nukavun e'azzenallahu bil İslam. Biz öyle bir toplumuz ki, biz Mekke'de müşrik cahiliye toplumuyduk. Ne itibarımız vardı dünyada diyor Hz. Ömer. Biz Allah'ın İslam'la aziz ettiği bir toplumuz. Şerefi İslam'da ararız. İzzeti itibarı şeriatın emirlerinde ararız diyor. Onun için köle, devede, Hazreti Ömer zeminde, yerde. E böyle bir köle, bunu gören köle mi kalır, Müslüman olmaz mı? Yavur mu kalır? Yavur mu kalır? Köleye bu şekilde itibarı. bazı köleler yalvarıyor adamı azat etme beni diye. Niye? Buradaki yemeği nerede bulacağım? Elbiseyi nerede bulacağım? Bu sıcağı nerede bulacağım? Bu yuvayı nerede bulacağım? Bu itibarı nerede göreceğim? Çünkü azat etti mi ne oldu? Kendi kazanmak borcu derdine giriyor. Kendi kazandığı zaman zor. Kendi kazanmak zor değil mi? Şimdi kölelik olsa bütün millet kendini köle yazdırır. Aç millet, perişan 800 lira ne yapacak? Askeri ücret. Onu da askeri diyor. Ya askeri. <gülüyor> esgari, esgari. Esgar yani en küçük. Askeri olur mu Asker kaç lira maaş alıyor? Asker 800 mü alıyor? Ne konuşuyorsun sen, askeriymiş. <gülüyor> Efendim kardeşim, onun için askeri ücret 800 lira. Bu millet ne yapsın, kirası 300-400'den aşağı, gece kandı bodrum yok. <gülüyor> ee? He he. Ne ha? Her bak derdinizi bana anlatıyorsunuz. Marco Paşa mıyım ben kardeşim? Bana <gülüyor> bana ne anlatıyorsun derdinizi ben? Şey miyim, aday mıyım yani? Sence adayım? Bana anlatıyorlar, çözeceğim bu işleri. Bana ne? Ama tabi bunun e, faturası arkada, ayet kelimelerde, hadis şeriflerde değil mi? Ölçü tartı bozulursa, faiz artarsa, zina artarsa, bereket azalır, efendim, fakirlik çoğalır, ölüm çoğalır. E söylüyor hadis şerifler. Beyan ediyor şimdi sen bu hadis şeriflerde gözardı edemezsin. Her şeyi de yöneticilere yükleyemezsin, Onların da vebali varsa. كَمَا تَكُنُوا Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. O zaman sen de biraz kendine dönüp bakman icap etmez mi ki ben haramlardan sakınıyor muyum? Helalla iktifa ediyor muyum? Kanaat ediyor muyum? O zaman da o da o işe de girer. Onun için herkes payını alır. Mevla Teala herkese yük yüklemiş. Herkes vazifesini yapacak. Onun için yani şimdi hakikaten söylüyorum. Kölesine yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek bir durum olduğu takdirde yani nüfusun yarıdan fazlası bence köleliğe kayıt olmak ister. Aynı yiyeceğim içeceğim. E şimdi, A İslam'da kölelik var bilmem ne, onlara kafası Ya sen köpeğine verdiğin yemek mama masrafı kadar kapıdaki adama vermiyorsun be. Ne konuşuyorsun? Ben köpeğe hakaret için konuşmuyorum. Benim gibi benden kaç kat kıymetlidir. Köpeğe ben aha, asla hakaret etmem. Hayvan, hayvanlar, günahsız mahluklar. Ve onun için demiyorum. Ama burada insan ölüyor, ona acımıyorsun, köpeğe mamasına verdiğin kalite kadar ona yem, yemek almıyorsun. E dolayısıyla sen ne anlarsın İslam'ın adalet sisteminden de? Ne konuşuyorsun? Şimdi köle azadı çok sevap. Faziletini, şu, yani temel yok. Bir köle azadede bütün uzuvları cehennemden azad olur. O kölede ne kadar uzuv varsa. Yani her insanda köle diye öbüründen aşağı mı uzuv var? Uzuv olarak Allah Teala herkesi denk yaratmış. O zaman cehennemden azad oluyorsun. Şimdi bir ilim mezisine gelsene oldu, bin tane köleyi boyunu azat etmekten eftal oldu. Ya bu gece biz bin köle nereden bulacağız azatacak? Azda para tutmaz. Çok mu servet ya bin köle? Üç beş kölesi olan Apaşa oluyor. Bin kölemiz olsaydı, biz bu gece hepsini Allah rızası için hürriyetine kavuşturup azat etseydikten de eftal oldu. Buraya Allah için gelmeniz. Evet. Ve eftalemin elfi haccetin mebruhuratin bin defa mebrur ve makbul haç yapmaktan da eftal oldu. Hac yaparsın. Kaç kere yapmışım? Benim 10-15 bile çıkmaz. Daha da gidememem 15 senedir. Hac zor. İhrama giydir, girdin vazifeli doğru yapacaksın. E ben hasta malul adamım. E yani o zaman niye ihrama gireyim de o, o kendimi onu ne yapayım? Borç edeyim. Kendime borç ettim mi, ihrama girdim mi mecbur. Bu sefer günahlar çalışacak. Yasaklar çalışacak. E benim o gücüm yok. Şeytan taşlamağa yürüyemem. Yol tıkanır. Hadi yürü der 5 kilometre. Ben kaldırırım yolda. Ne yapacağım şimdi? Niye ben onu kendime farz edeyim şimdi? Öyle mi? Yani haçın sıkıntıları çok. Şimdi biraz açılmış yollar. Bilmiyorum. Tünellerle rahatlamış yollar. Yine de zordur. Hac zordur. Ve haç zordur. hac umreye benzemez. Umre bile zor ya. Onun için bin defa haç yapsa Peki bunun kaçta kaçı kabul? Garantisi yok ama Mebrûr haç Vel haccü'l mebrûr leyselû cezaûn illel cennet Sahih hadis-i Bir adam makbul bir haç yaptıysa Cennetten daha düşük karşılığı yok En azı cennet var, en azı Ondan aşağısı yok O zaman ne oldu? Bin kere haç yaptı Peki bin kere haçtan ne kadar kabul oldu? Diyelim ki bin tanesi de mebrûr ve makbul oldu Böyle de bir nasip olan kul varsa bir ilim meclisi bin tane kabul olmuş haçtan da eftan der. Tabi bu neyle ilgilidir? Nafile haçla ilgilidir. Çünkü bir kere farz oluyor ömürde. Zengin sen nisaba maliksen, yol emniyetin varsa, vücudunda sağlığın afiyetin varsa haçın şartları o zaman o haçın yerini hiçbir şey doldurmaz. Ne gibi? Sen farz namazı yatsıyı kılmayıp da sabaha kadar nafile kılsan dört tekat kat farzın yerini doldurma. O ayrı. Farzı konuşmuyoruz. Zaten bin tane de far, farz haç yok. Bin tane nafile haçtan eftal. Ve eftalü elvi, elfi. Merratin, gazatin, mensuratin. Allah yolunda cihada çıkılmış. Ve o cihatta Allah'tan yardım ve nusretle teyit olunmuş, mansur ve muzaffer olunmuş bin tane İstanbul'un fethi gibi gazadan katılmaktan eftal Çünkü Çünkü benim oğlan onu soruyor bana. İlim mi takva mı diyor bana. Tabi acayip Hikmetli sualler sormaya başladı. Ben de kafamı şey ediyor biraz ama neyse. İlim mi takva mı diyor bana. Dedim ki ilimsiz takva olur mu? Ha doğru. Tabi doğru. Takva demek haramdan sakın bak. İlim olmayınca haram olduğunu bilir misin? Fareyi öldüren sofu gibi acıdığı için ne yaptı? Sarığına taktı. Kaç sene on sarıkla geziyor fareyi acıdığın Kuyruğu sarkmış da Hocanın biri gördü. ne var orada dedi. Ya dedi sorma bir farenin kanına girdim de dedi. Vicdan azabından dedi. Başımda taşıyorum dedi. Abi, Bu kadar namazını iade etmen lazım dedi. Fare necaset dedi. Necasetten namaz mı olur? E şimdi sen o zaman sopulukla, ham sofuluklan olmaz. İlim mi takva mı? Takva eftaldir. İnsanı eftal eder ama ilimsiz takva olamazsın. Şimdi, bin tane gaza, kazanın sevabını ilimsiz, Örenemezsin veya gazada nefsine bir şey ge gelecek, ilimsiz onu ne demesin? Bunlar ayrı şey mi? Hatem'i, Hatem'i taay mıydı? Hatem Asam mıydı? Onu biraz benzer isimler, işte büyük velidirler. Ya Hatem Asam veli olan, Hatem Asam veli olan, Hatem taay veliliğini bilmiyorum. O çok cömertliğiyle meşhur. Hatem gibi cömertlerler, belki Cahyet döneminin cömertliğiyle meşhur. Hatem Asamdır. Hateme Asam, Radıyallahu Teala, Menakib'e bakın, nefahata bakın, vesaire, yani evliya şeylerinde çıkar. Şimdi zaten sizin elinizde şey var, tık tık, Ayetullah Google, <gülüyor> tak, görüyoruz, Hateme Asam. <gülüyor> ee, Google, Google diyorlar ona. Allah'ın ayeti değil mi Google'da? İran'ın molla Ayetullah'larından yani. ne kadar iş görüyor, daha Google'da, ne giriyorsan buluyorsun. Şimdi sen oradan girersin, Allah'ın ayeti ne demek? Acayip bir şey teknoloji. Yani Allah'ın ayeti daha. Kur'an ayeti demedik. Allah'ın ayeti yani. Hepsi Allah. Sen de Allah'ın ayetisin. Bakıyorsun oraya. Hatem ve Sal. O da Şakîk-i Belhî. şakîk, Belhi. şakîk Belhi, Allah. Şakîk. Evliyanın reisi, reisi, reisi. Hatem de onun o zaman çömezi müridi ama Hatem de bütün evliyanın üstünlerindendir. Yani harbe gitmiyor muydu bunlar? Cihada gidiyorlardı. Evliya Allah müritleriyle. Öyle tekkede otur. yataşa Ondan sonra efendim padişah kazansın gel ondan sonra bana en iyi yeri ver tekke yapacağım. Tekke yapacağım da Hatta neredeydin? Harpte cihatta ortak olursan ganivette de ortak olasın. mübarek Cihatsız olur mu iş iş? Evliyaullah hep müritleriyle cihada katılmışlardır. Şahin Akşemen katılıyordu. Hepsi katılıyordu. Şeyh Şamil'i görmüyor musun? Kafkas efendim aslanı mı diyelim, sultanı mı diyelim Halid-i Bağda Hazretleri'nin halifesinin halifesidir. Büyük veli. Hem hadb şerifini yapar hem tarikat dersini yapar ama harpte de Ruslar artık hürmet ettiler ya. Adamı esir aldılar ama adama hürmet ederekten gönderdiler. Medine'de vefat etti mübarek. Medine'ye geldi, Mekke'ye bir geldi Şeyh Şamil, tavaf durdu ya. Ne dediler ya. Herkes duymuş bütün dünya Ruslara. Pes ettirmiş Rusları yani. E tarikat böyle olur. Şimdi tarikat cihatsız olmaz ki kardeş. Sadece tarikat dersini yap, ondan sonra millet cehenneme gitsin. E bize bunu emretmediler ki. Dersini yap, ondan sonra aldığın enerjiyle feyiz enerji yani feyizin enerjiyle millete de bir şeyler açla da adama emni harif yap, efendi hazret yapmadı mı mübarek? Bütün geziyordu kapı kapı hizmet böyle olur ondan sonra cih cihada gidiyorlar katılıyorlar kafirler orada, düşman burada efendim Hatem ve Esam hazretleri de aynı bizim oğlanın şey gibi tevekkül nedir efendi hazretleri diyor ya başkası olsa değil, Sırası mı evladım Burada oklar yaylar dümdüz gidiyor Yani öldük öleceğiz sen şimdi güce soruyorsun Tevekkül Neyse dedi sen tevekkül Görürsün birazdan tevekkül nasıl oluyor dedi. Gitti harbin ortasında Oradan oraya böyle yağıyor Ölen ölene Gitti orada yattı Bir uykuya daldı diyor Horlamasını duyuyorum diyor Sonra kalktı Nasılmış evladım dedi diyor yani ecelim gelmediyse bana ölüm yok Allah teve tevekkül mü? Ha orada düşman devamlı atıyor. Ben de burada yatıyorum demiş. Hadi bakalım. Horladı diyor bir de. Biz olsak ya ben kertenkele var diye sabaha kadar uyuyamadım Medine'de. He, huzur efendi bak. Huzur efendi. devli Allah'tandı. Benim gibi sakat adam değil. Ha ben doğruyu konuşurum. Şimdi adamları gördük biz. Biz çok adamları gördük. Onun için kendimiz ne, ne mal olduğunu biliriz. Kusura bakma. Adamı tanısan kendini de bilirsin. Kendini bilmen için biraz da adam görmen lazım. Sen şimdi, efendim, kimseyi tanımıyorsan kendini evliya zannedersin. Zaten adam sabah namazına kalkınca kendisini evliya zannediyor. Niye? Öbürü diyor namazı dokuzda kılıyor diyor. E şimdi öyle bir şey yok. Öbürü teheccüd kılsa kendini eftal zannediyor. Öbürü hiç uyumasa eftal zannediyor. Öyle değil o iş. Hayırmış. Medine'de çıktık işte tarasta yatıyoruz. Klima bozuk. Yanıyoruz sıcaktan. Altta yatmak mümkün değil. Yat e, Kertengene dolanıyordun. Her taraf, taraz. Yattı uyuyayım bari adam Ya nasıl uyuyacağım? Yatıyorum öyle, ne botuyorum? Her dakika tetikteyim. Ayağıma bakıyorum, başıma bakıyorum, yanıma bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e selamun ala fil alemin okursan akrep sokmaz. Sokmaz ama işte, geldi uyu işte. Gözüne uyku sokmaz işte. Akrep. Kertenkele var orada, akrep yok. Ya selamun ala oyun garanti değil mi? Bismillah aleyhissalâya durru hadis değil mi? Ahetel kürsi ayet değil mi? Sabahkada hattim yap istersen. Gerten böyle geziyor. Ben uyuyamadım. Tamam ondan sonra konuşma. Tevekkül, hakka yakın, aynel yakın, ilmel yakın. Hoca elendi. Vaazlar devam yani. Bizim cemaat böyle vaazlara bayılıyor ama arkadaş işte Helim hikayesi denize düştün mü yüzmek lazım. Allah tevekkül nasılmış? Onun için ilim lazım. Evvela ilim lazım. Fıkıh lazım. İlmi, yoksa haramı bilmezsin. sakıncağı bilmezsin. Tevekkülün dünya kadar tarifi var. Sen onu bilmezsen tevekkül zannedersin. Olmaz. Kendini de mütevekkil zannedersin. Onun için bin tane gazada bulunsan, hem o gazalarda da fetih müyesser olmuş olsa, ondan da eftaldir Allah'ın farzlarını öğrenmek için ilim meclisinde bulunmak. Anladın? Şimdi mesela bu benimkinden de üstün bir meclis. Beninkinden de ki haşa ben zaten yerlerde sürünüyorum da okuduğum şeyler itibariyle konuşuyorum. Şahsım itibariyle haşa şahsım. Konuştuğum mevzular itibariyle eftaliyet bakımından söylüyorum. Tam bir fıkıh me ilim meclisi arıyorsanız Fatih Kalender hocanın dersini dinleyin. Fatih Kalender hocanın anlattıkları sırf ne? Sırf fıkıh. Sırf fıkıh. Helal, haram. Yasak, serbest. Ben günde bu bazı üç kere aramadan hayatımı sürdüremiyorum. Siz nasıl sürdürüyorsunuz hiç helal haram sormadan? Devam. Tabii bana insanlar da çok soru sorduğu için mecbur oluyorum. Ama vaktim de yok onu araştırma fıkıh kitaplarını o anda. Hazır hoca efendiler yetişmiş. Allah nazardan muhabbet. Ya mübarek. Allah babasına rahmet etsin. Amin. İhsan abi mübarek. Kabri nur ile ya Rabbi. Amin. Emek etti mübarek adam. Heves etti. O da az adam değildi yani. Beyoğlu'nun haracını de mübarek adam. Dönüş yaptı, nur oldu. Bana da ben de şeker hastası oldum, ben de yeni zaman... Onu doktorlara götürüyor, acıyor bana falan işte. Mübarek adam. Bu Fatih Hoca hoca olsun diye bir gayret bir heves etti. Ya ne aşlama tuttu ya maşallah ya. Ama dedesi de İsmail Galende, dedesi de Ali Aydar Efendi'ye hizmet etmiş. Yani geriden bir dua, gelmeden, bir takviye gelmeden de adam adam olmuyor gibi bir kanatım var yani benim, bilmiyorum illa ecdadından bir hizmet eden ulemaya olup dua alacak yani. Ve bak şimdi orada Hacı Ali Efendi'den okur. Oraya gitti, buraya gitti. Mekke'der aslanım, kitap elinden düşmez. Kaç ay kalır orada Erzurum müftüsünden okur, ondan okur. Ya diyordum maşallah. Ben tabii Efendi yanında mecburan hizmetteyim, bırakamıyorum. Ben de çok istiyordum bir şeyler. ilme ayrılayım ama Efendi çok izin vermiyordum. Okuduğun yeter sana diyordu bana. Tamam Efendim Hazretleri diyordum, şey yapamıyordum. Ama ilme hevesim çoğudu. Neyse çok da okumadığım yolmuş yani. Ne olacağım da belli değil ya, daha da fazla okusam. Çünkü çok okuyanları görüyoruz yani. Adamlar kendi kendine din çıkartmaya başladı. Neyse bizim okuduğumuz bize yeter buyurulduğuna göre yetermiş yani. edermiş Ama yani diyordum maşallah ya bu ne hevesli bu molla diyordum ya. Ya bak şimdi ne oldu? Hepimizin arayıp müracaat ettiğimiz fetva sorduğumuz, güvendiğimiz, itimat ettiğimiz bir hoca efendi oldu. Var mı böyle bir devlet? Var mı böyle bir servet? Babası da gencecik öldü Allah rahmet eylesin. Mübarek adam. Ama o ilimden hepsi onun kabrine nur olarak gittiğine itikat ediyorum. Para almazlar, pul almazlar. Allah için fetva verirler. Allah için sohbet ederler. Hiç para işi yoktur bizim kapıda yani bu. Hizmetlerden para alınmaz yani. Efendi Hazremiz elhamdülillah bu usulü bize işletti elhamdülillah. Hocalarımız hep öyle bizim. Efendi Hazretlerimizin hocaları hep öyle yani. Evet. Ama şimdi fayda görüyoruz. Şimdi bizinkinden de önemlisi fıkıh ilmidir. Onun için o, bu hadisteki müjdelere tamı tamına uyar. Anladınız mı? Tamı tamına uyar. Bizimkinde de fazilet falan var ama biz tabii ara sıra şaka şamata yapmasak milleti zapt edemeyiz. Biz lafın en ciddisini şakayla millete sunuyoruz. Ondan dolayı bizim vazifemiz başkadır. Orada biraz şaka şamata olmaz. Biraz ciddi olur. Kaç dakika sürüyor? Bilmiyorum ama mesela sabah 9.30'da başlıyor. Her sabah mı? Maşallah. Haftada bir biliyordum ben. Tekrar tekrar. Siz var ya bir dersi 5 kere dinleseniz deseniz bile zor. her zor. Ben de kafamda kalmıyor. Bir daha soruyorum aynı şeyi. Her sabah 9:30. Her akşam 19. Ne bu? Hidayet Kanalı. Fıkıh. Men yürüdil la bi kairan yufakıh huvid din hadis şerif sahiptir. Allah kimin hakkında iyilik isterse ona dinde fıkıh ilmi nasip eder. Allah senin iyiliğini istiyor mu istemiyor mu? Nereden anlayacaksın fıkıhtan nasibin kadar? İlla fıkıh. Dinlersiniz inşallah. Hadi ne işte ha? O da güzel tatlı konuşuyor diyorlar. Anlatıyor diyorlar. Şıklar sunar. Şöyle olursa şöyle böyle olursa böyle. Fıkhın çeşidi çok. Çünkü bir konuya caizdir değildir diye cevap verirsen olmaz. Yanlış olur. Şöyle olursa böyle olursa zaruret olursa zaruret olmazsa falan teferruatlı konuşmasını biliyor maşallah. Allah nazardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Babasının ona bir şahadet okuyalım mübarek adam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la abduhu razı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kulli lemhattin ve nefesin Adedemâ us'ahü ilmullâh Allah Allah Allah Ya Rabbi kabrine bu hediyeyi Kıyamete kadar yetir ona Ya Amin. Amin Madem böyle bir evlat yetiştirdi ilmine razı oldu Gel dünya işine çalış demedi Yavrum sen ilme ayrıl dedi Kolay iş değildi o zamanlar hele Hiç değildi Hiç rağbet yoktu bu işlere ben biliyorum Öyle bir baba Dünyalığı da olan, malı mülkü olan da bir adam. Gelişime bak der yani. Fakir de bir adam değil idi. E, Öğlelerde çok az çıkar oğlunu ilme veren. Ama şimdi adam fabrikador oğlunu yetiştirmiş, öbürü bunu yetiştirmiş, şunu, mühendis, mimar, doktor. Şimdi babasını okuyor muyuz? Yok hatırlıyor muyuz babasını? Ama onu hatırladık değil mi? Allah size de salih evlatlar nasip etsin. Amin. Allah size de Onların duasıyla, cemaatlerinin duasıyla faydalanan bütün insanların dualanı mezarda size de nasip amin. amin. Amin. Amin. O zaman mutlaka medrese, medrese, medrese. Okuldan hayır yok, yok, yok. Tefsir okuyan da sapıtıyor, hadisçisi de sapıtıyor, fıkıhçısı da sapıtıyor. Kendini ne zannediyor? Diploma verdiler bana, istersen müçtehit oldun zannediyor. Sana diploma veren hoca olamamış ki sen müçtehit oluyorsun. Sana diploma vereni getir. Tamam mı? Sana diploma vereni getir. Ki ben de en cahiliyim bu kapına. Hop getir. Getir kardeşim. Bu diplomalarda hayır yok. Ama mecburuz alacağız vazife için. Mecbur işleri yap. Mutlaka medreseden kendin yan tahsilini, an, yan derken, ana tahsil bu. Mutlaka bunu elde et. Yoksa ilmin olmaz. Yanlış okursun ayetleri, hadisleri. Her şey yanlış okursun. Bak Resul Hoca sohbet etti. Nasıl? Beğendiniz mi? Ya neler anlatmış. Ben de vakit bulamadım şeydenmem. Telaşım çok. Adam Adem Aleyhisselam demiş ya ilk peygamber değildi, peygamber değil. İlahiyatçı. Demiş ki Adem Aleyhisselam demiş. Resul Hoca isim vermez. Hoca lan çok isim vermez. Ben öyle isim veren bir bir enayi benim zaten. Başıma gelmeyen kalmadı bu Akıllılar isim vermiyorlar tabi. Ondan sonra demiş ki Adem falan demiş. Adem ne demek demiş Tipiker? Yokluk demek demiş. Ademle Adem'i Adem yokluk. Adem e demidi hemze. Hemze nereye? Ayin nereye? Namazda okusan namazın bozulur. Yani Adem yani Adem desen ve e, işte Rabbu kelmelak Üstüdüli Adem'e desen, üstüdüli Adem'e desen namaz gitti. Namaz bozuldu. Resulü dedi çok acayiptir tabi zeki adam. Ya diyor Arapçadan ayınla E'yi ayı bir kere görmemiş ki hep Türkçeden okumuş diyor. <gülüyor> Onun için A Arapçada, Türkçede ne var? A var. E var mı? E var. A var mı? A? A Yok. Müsaid değil. Hiç müsaid değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Onun için adam demiş ki Adem demiş, yokluk demek Adem demiş. İlahiyatçı diyor. Neler anlatıyor ya? o da onlara çok ilgilenir böyle yani maskaralık durumundayız yani adam ilahiyette hocam diyor maskaralık ilmi yok Birşey yok neyse ilmi olmasa daha iyi yani ilmi olan da daha beter birkaç tane de meşhur ilmi olanlar var değil mi Allah muhafaza ya Allahümün yaudübüke min kulli munafiqin alim lisan lisanından bal akan kendisinde çok ilim olan her munafıktan sana sığınırım ya rabbel çünkü hadis şerifte de ne diyor? İlmi dilinde o münafık tehlikeli. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. İnşallah. Unutmayın. Bu deminki oturdun lale günün başına. Niye niyet edeceksin? Hanım o arada çay getir muhabbet edelim işte. Meyve getir. Öyle niyet olur mu ya? Mübarek adam Fatih Kalendir Hoca fetva anlatıyor. Sen öyle olmaz ki. Allah rızası için fıkıh öğrenmeye niyet edeceksin. Anladım? İşin başı niyet. Niyet edeceksin. Ya Rabbi. Aa, arada bir su içemez miyim hocam? Ne? İçersin o kadar idare edelim seni. Çay da iç, idare edelim. Ama sonra eşek bardağı aptes bozulduya döner. Fetvanın yarısını duyarsın. Yarısını duymazsın. Yanlış mana verirsin. Ondan dolayı arada ne yapmayacaksın? Reklam arasında çay iç. Varsa reklam arası bilmiyor. Bizim sohbette reklam arası olmuyor herhalde. Ama dersin yok canlıda olmuyor. Canlılarda olmuyor. E ne yapsınlar? Mübarek adam siz mi bakacaksınız onları? E ne yapacaksınız adamlar? Hanınız yok, paşanız yok. Benim gibi hepiniz graba. Garibin cemisi graba gelir. Yani hepimiz aynı kafadayız. Onun için adamlar reklam alı. Ben de bana diyorlar ki reklamla. Diyorum, gel sen gelirleri öde adamların masrafını. Bütün senin babanın hayratına sohbetleri yapalım. Yok diyor öyle demek istemedim diyor. Tabii ki diyor biraz diyor. Olur diyor yani. Hemen kıvırıyorlar ya. Yani. Kaç tane zenginden? samimi söylüyorum, bir kere de verir aylığını böyle. Nasıl kıvırıyor biliyor musun? Fakir öyle kıvırmaz. Fakir yine vereyim mi 50 lira 100 lira eder Bu hemen diyor ki yok ya diyor, ben öyle demek istemedim tabi diyor olacak diyor tabi diyor. Hee gidi Efendi, ben ne Hacı Efendi'ler gördüm senin gibi. He onun için. Mesele gemiyi yürütelim. Hizmet yürüsün. Sen sohbetini alıyor musun? Fıkını alıyor musun? Reklamından sana ne? İlgileniyorsan bak. İlgilenmiyorsan sübhanallah ve hamdi. Devam et zikre kardeşim. Ama haram bir şey yok nasılsa. Başka kanala geçmere icap edecek bir haramlık bir şey olmaz. Kadın sesi olmaz. Kadın görüntüsü olmaz. Şerahsız bir şey olmaz. E tamam sen bak. Ne yapacağız başka? Ama tabii ki Allah Teala bize çok imkanlar halka ilese. Amin. Çok sebepler halka ilesi. Adam Bir adamın belki var 6-7 tane kanalları bazılarını. Hem de hep Girmişler, O kadar pahalı kanallara giriyor 6-7 tane var adamların Biz bir tane gariban canımız çıktı bir şey Onda da bir sohbeti devam ettirebilecek Çok büyük hizmettir yani Azerbaycan'dan arıyor Oradan arıyor buradan arıyor Herkes dinliyor elhamdülillah Doğusu, batısı, Çin'e kadar Çin dahil He Ama tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan Biz sebebiz yani Sebep olmaya gayret ediyoruz Yük olmayalım da Yük olmayalım, hizmetçi olalım inşallah. Şimdi, niye bunu dedim? İlim meclislerinden birinde bulunursa, şehide. Şehide, şeye de uyuyor. Radyodan dinlemek, televizyondan seyretsen şehide olur mu? Olur, müşahit seyreden. Hazara dese, dikkat et şimdi. Hazara, hazır bulundu oluyor. Hazara da dese ben sizi uydururumdur kitabını ama, bu tamamen şehide diyor. Yani size çok uygun, bir ilim meclisini seyrederse, müşahit yani, şahadet kelimesinden gelmiş. Şahit oldun mu sen bu programa, şahit oluyorsun yani, seyrettim. Mesele nedir? İlim almak. O ilmi alıyorsan, oradan da fazilet al. Ama sen buradasın, uyudun, hiçbir şey alamadın. Ama tabii ki kasıtlı uyumaya gelmedin, arada daldın gittin, ben pek uyutmam adam ama Yine de uyuyabilse de Allah ezriniz hayretmez inşallah. Çünkü neden? Niyeti uyumak için gelmedi yani. Allah için geldi. Şimdi ne oldu veftal min elfi mim mali dünya elfe merredin min şarqiya ila garbiya lehu yec'alha fi sebilillahi teala. Bu hangi ilim meclisi? ne de dahil olur ama fıkı olursa yüzde bin derim size bu hadislere girer fıkısa. Şimdi burada neden eftal? Neden eftal saydık? En sonda bak Dünyanın şarkından garbına kadar, doğusundan batısına kadar, bin defa dünya olsa, bu dünyanın bin misli olsa, yanında, yanında, yanında, yanında, Allah kadir, o gökte dolu var gezegenler, dünyadan büyük hepsi. Bin tane dünya olsa, şarkından garbına o bin dünyanın dolusu onun olsa, hepsini de Allah yolunda infaka verse, tasattukta bulunsa, bir ilim meclisi ondan da eftar. Çünkü hiçbir hayır ilimsiz öğrenilmez. Adem Aleyhisselam'ın faziletini Allah neyle ispat etti meleklere? İlimle. Onun içindir ki siz doğru yoldasınız. Şimdi yine arkadaşlar diyecekler ki müsellem efendiler, diyecekler ki bizim sohbete niye adam göndermiyorsun? Ya mübarek adresini ver. Nerede sohbet ediyorsun? ehl Sünnet bir adamsan ayarına bakarız. Ayar tutarsa, seni de söyleriz. Ben şimdi ne diyeceğim şimdi, seni de Sen de hizmet et, senin de olsun. Değil mi şimdi? Onun için, ee böyle lafta karaktan falan hizmet yürümez. Kaç kişi namaza başlattı? Kaç kişi tesettür soktu? Kaç kişi zinaayı bıraktı? Kaç kişi, efendim, içkiyi bıraktı? Kaç kişi? Bu hidayet Allah'tan gelir. Tesiri Allah verir. İhlas olacak, maddi menfaat olmayacak, desinler, beğensinler, itibarım artsın, hiç böyle şeyler olmayacak, sırf Allah rızası. Gaye olursa, bir de izinli olacaksın. Yani ben işte Efendi Hazretleri'nden izinliyim. Konuş diyor bana, sus dese susarım. Bak sus dese susarım. Susmayı da bilir. Kaç kere de izin istedim susma, Vermedi. Konuşacaksın. Bir aralar çok gezme dedi, bir yerde yap dedi. Burada tefsir yazacağım falan, o aralar öyle diyordu. Son seneler konuşmak lazım dedi. Onun sonra izin de alamıyoruz susma, Bir de izin de almak lazım. Yani el almak diye bir şey vardır. Biraz, yani böyle, affedersin, ipsiz sapsız, mürşitsiz, şehsiz intisapsız, ne gibi oluyor? Hasepsiz, nesepsiz, soysuz, sopsuz gibi oluyor. Kusura bakmayın hoca efendiler. Bir mürşidiniz olması lazım. Allah'tan bir zata bağlı olmanız lazım. O zattan himmet ve feyiz almanız lazım. O zattan bir destur, bir izin almanız lazım. İzinliyle, izinsiz bir olmuyor. E şimdi, ne buyurdu bana? Müşterin bol olacak. Diploma alma. Ben laf tuttum şimdi. Ben diploma alsaydım ben cemaat olmazdım. Profesör şey var. Ne diyorsunuz? Tevelasyon mı, enflasyonu var? Profesör enflasyon. Herkes enfl profesör. Mesela şimdi efendim ne çıktı? Dün gece tekrarı mıydı? Aslı mıydı? Bilmiyorum. <gülüyor> He Mehmet okuyan diye bir adam var. Birkaç kere demişim. Onun da çıktığı bir şeyi dinlememenizi Allah rızası için öneriyorum. Ya hocam doğru konuştukları da olabilir. Zaten o doğru konuştukları sadece ayete mana verirken oluyor. Onlar zaten mealde var. Tefsire, yoruma geçtiğimi küllün sapıtıyor. E Dolayısıyla 19 Mayıs Üniversitesi şeyi adam mesela e, nerede o kağıt ya? Yok mübarek. He? Yok yok mu? Mübarek. Bu değil. Şunu ver. Bu kağıdı buradan alanın demiş imam. Biliyorsun ondan sonra. Bir imam hikayesi var muhterem. Bak kağıtlarıma dokunma. Ben kağıtlarıma. Ondan sonra adam kağıda göre hutbe hazırlamış biliyor musun? Artık hutbede takılmış yani. Gel Allahu Teala diyor, kağıdı arıyor. Ke kitabın arasından çocuk çıkartmış kağıdı evde. O da kağıdı koymuş Kalallahu Teala diyor, ilerisi yok, kalallahu Teala, cemaata da rezil oldu, dedi, bu kağıdı buradan alanın, dedi. Ne, ne yapacak yani, hocanın da pili biter. Ben şimdi kağıttan değil de, adam ne zırvalamış yani, onu kağıta dedim. Ha yok, şey değil. Mesela şimdi, cennet, cehennem, şu anda var mı yok mu hoca efendi? O kadın cihazda tükte çıkmış. O da, o eskisi gitti, o TRT'ye transfer oldu, bu yeni geldi. Bu da tabi ne yapsın kadıncağız? iyi niyetli, ben bir şey demiyorum. Kadın ondan doğru konuşuyor, hep sorular soruyor, doğru konuşuyor. O spikerler hepsi doğru konuşuyor. Bunlar, ya ben senin konuştuğunu konuşamam ki diyor, ben bu kadar tahsil yaptım diyor, işte yanlış o diyor. Şimdi bu profesör olması için spikerin bilmemesi lazım onun dediğini. kalif coğraf tersini söyle ki tanınasın. Herkesin dediğini derse cema cenaze imamına dönüyor. Anladın adamcağız, onun için diyor ki cennet cehennem var mı diyor, miraç gecesi var ya diyor Peygamberimiz girdi ya diyor kadın. Bu da diyor ki, işte diyor işte. İşte diyor işte. Yanlış diyor işte. Ne olacak diyor. Cennet cehennem şu anda yok diyor ya. Ne zaman lazım diyor. Kıyamette lazım. Şimdi ne lazım diyor ya. Şimdi baştan beri diyor ki Kur'an'ın dışında konuşulmaz. Bir kere hadis lafını insanların şeyleri, fikirleriyle konuşursak neyi kastettiğini anlıyor musun? Resulullah kastediyor insan diye. Bak dikkat et çekerim. Peygamberi itaat eden bana itaat etmiş diyor Kur'an e Niye o zaman Allah bana itaat edin, Kur'an'ı dinleyin der, niye Rasulüm diyor hep? Hadis olmasa Rasulün ne şeyi var, Kur'an zaten Allah'ın kelamı diyorsun Diyor hep insanların şeyini aktarmayalım İnsanların sözü yok burada Ne var? Kur'an E ne olacak peki? Cennet diyor, cehennem diyor, şu anda lazım mı diyor? İşlevi var mı diyor? Yok, o zaman mevcut değil ama bunu desen diyor şimdi diyor başlarlar insanların lafları ile sana diyor cevap verirler. Ben de sana Allah'ın kelamı ile cevap veriyorum. Ey Mehmet okuya. Ne buyuruyor cennet hakkında? Ügeddet lil mutta'lin. Ali Imran suresinde de var. Ügeddet hazırlandı. Hazırlanacak diyor bu. mazi var. Fiilimiz ağrı. Bugün emsileye başlayan talebe bile fili mazi bilir. Sen profesör oldun, fiili mazi bilmiyor musun hoca efendi? Üiddet hazırlandı mazide. Kim için? Takva sahipleri için. Ben hadislere girmiyorum, hadislere girsem zaten. Miraç Gecesi cennete girdiğine dair sahihatte Bukhari'de, nerelerde? Bilal'a beşiğin önünde yürüdüğünü görmesinden, Hz. Ömer'in köşkünü görmesinden yani sabbaha kadar bitmez cennete de galitül cennete de galitün nara cehenneme girdim. Bütün hadislerde onu söyler. Onu bırak sana ayet okuyorum. Cennet takva sahibine hazırlandı. Kur'an'da bir şey ücretle denirse o olmuş bitmiştir. Peki ne buyuruyor şeyde? Necim suresinde Miraç'ta diyor. Ya Miraç Diyor ki miraç diyor bedeniyle değil rüyadır diyor. Ya rüyasa zaten Ebu Cehil itiraz etmez ki. Ebu Cehil de rüyadan nerelere gidiyor. Değil mi şimdi? Efendimiz ben bedenen gittim demese kafirler itiraz eder miydi? Bazıları Müslümanlıktan dinden döner miydi? Mantığına vur ya! Felsefe okuyup duruyorsun zaten ondan bu hale gelmişsin. E onu söylüyorum. Hayır, onu söylüyor şimdi, orası cennet değil diyor, dünyadaki bir bostan diyor. <gülüyor> Mübarek adam, sen zaten minareyi çalan kılıfını hazırlamış. Nerede o bostan, bir de biz gidecek ya. <gülüyor> Adem aleyhisselamın makamını ziyaret eder, kokusunu koklardık. Ya adam diyor ki, cennetten çıktı çıktı, halbuki Kur'an'da diyor ki, İh tu inin diyor. Bak, çıkın demiyor, inin diyor. Yani semada çünkü, cennet yukarı cihettedir. Cennet mekandadır, Allah mekansız. Cennet mekândadır, şema cihetindedir. Diyor ki, inin diyor. Bu ne diyecek oradan? İşte tepede bir yerdedir, oradan inin dedi, diyecek demek ki. İnin diyor. Peki, ve lekün fil inin diyor, yer, arz ne demek arz? Ve lekün fil arzı yeryüzünde sizin için mustakarrun yerleşme yeri var ve hani ecelinize kadar yaşarsınız. İnin dedikten sonra diyor ki, yeryüzünde, e, bu zaten yeryüzündeyse niye Allah diyor ona ki yeryüzünde yaşarsın? He? Peki, inneleke, fiyâ, enneke, fiyâ, Niye diyor ki burada acıkma yok, elbisesiz kalma yok, güneşte yanma yok, he? Ve susama yok. Dünyada böyle bir şey var mı? E o zaman bu nasıl oluyor dünyadaki cennet? He? Adamlar, tefsir profesörü bilmem ne bilim dalı üyesi. 19 Mayıs Üniversitesi, Efendim tefsir bilmem ne dalı, Başkan mı diye bir bekledim ama başkan değilmiş, henüz başkan olmamış. Biraz daha sapıttırması lazım ki, başkan olmak kolay değil. Başkan olunca, yenilikler getirmen lazım. Sen ne uydurdun ki başkan olasın kardeşim? Yeni bir şey daha uydur, bir şey daha uydur, başkan yapalım. Ya Rabbel Alemin ya! Cenneti de yok dedi. On peki Necim sürse ne diyeceksin? عندَ صِدْرَةِ الْمُنْتِحَىٰ عندَا cennetül mevâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretü'l-Münteha'ya gittiğini ayet söylüyor. Sidretü'l-Münteha neresi? E şimdi diyor o Sidretü'l-Münteha diyor işte son nokta demektir. Her şeyi lugattan alıyor. Bunun lugat şudur, bunun lugatı budur. Aynı kafalar birdir. İslamoğlu kafası hep lugattan girer. Kelime ve yorum tahlil. Zaten kelime lugatına seni bir boğar. Orada sen zaten ne alakası var dersin. Hiç alakası olmayan yere götürür seni. Ya bunun kelime kökü budur ama bu nereden buraya dendi? Bu neyin ismi? Ben sana bunu soruyorum. Bu nereden bu sebep buraya dendi başka? Ben sana Beşiktaş'ı soruyorum. Sen bana beşiği ayrı gösteriyorsun, taşı ayrı gösteriyorsun. Diyor ki bu, bu beşik, bu da taş. Bu buna koymuşlar, Beşiktaş olmuş. Ya Beşiktaş neresi diyorum sana? Sen bana beşikten taş gösteriyorsun. Adam diyor, kadın diyor ki Sidretül Münteha neresi diyor? Bu diyor ki Münteha diyor, son nokta diyor, şudur budur bunlar hep dünyada diyor. Ya neresi Sidretül Münteha? Bize bir göster dünyadaysa ziyaret edelim. Sidredül mündahının yanında da ne var? Meva cenneti var diyor Kur'an. E, meva cenneti Sidredül mündahının yanında. E, olmasa Kur'an ayetiyle ya yaratılacak olan şey yani orada o zaman yaratacağım onun yanında mı yaratacağım sipariş şey, mi ediyor? Sidredül mündahının yanı diyor indah cennetül mevâ diyor. Meva cenneti neresi Hoca Efendi? Yani böyle bir adamlar şimdi bunlara reddiye yapma. Nasıl durayım? Dün gece uykum bozulur diye, sinirim bozulur diye dinlemedim. Dedim ki bu dedim kesin şimdiki şey karıştıracak. Yarın bunu inceleyelim dedim. İnternet var Allah'tan hemen bakıyoruz. Neyse dedim uyuyayım çünkü uykum kaçar. Dün gece biraz uyuma mücabedir. Ertesi gün işim vardı bugün diye. Ondan sonra efendim cehennem hakkında Kur'an ne diyor? U'iddet lil kafirin. Kafirler için hazırlandı. film mazisi gazetine. ehl sünnetin bütün itikad kitaplarında cennet cehennem şu anda mevcuttur. Ehlini bekliyor. İttifaklı ayet var, hadisi çok umadım bak. Hadisi çok umadım. Ya sen ayete inansan zaten bunu demesin sen. Zaten hadise inanmayan ayete imanı yoktur. Hadis şerifleri kabul etmeyenin Kur'an'a imanı yoktur. Kesin konuşuyorum. Kur'an hadissiz tefsir edilemez. Sen buna soracaksın. Dört dakikada nereden biliyorsun? Kuranda olmayan bu kadar zekatın kırk olduğunu nereden buluyorsun? İnsan kelamı diyorsun. Allah'ın kelamını geri bırakmayacağız. Neyi geri bırakıyoruz? Allah'ın kelamı ayet burada, hadis-i şerif onu izah ediyor. Neyi geri bırakıyoruz? Ondan sonra, Miraç meselesi, mesela onunla diyor. Kabir azabı yok diyor zaten. Bir kere gittim ya Samsun'a dedim, burada kabir azabı yokmuş. Dedim, geldim oraya. Orada da reddiye yaptım onu. Kabir azabının olmadığına dair. Berzah kelimesinden, o da şey, bayraktar bayraklı ile bir programa çıkmışlar. Şıracı, şurupçu meselesi. Ayrancı, bozacı da olabilir oturmuşlar böyle. Hocam diyor o ona hocam. Bunlar birbirine hocam çok derler böyle. Hocam buyurun siz buyurun falan. Önden buyurun falan. Ondan sonra efendim işte nasıldı diyor. Diyor 17 yerde mi geçer bir şey diyor. işte, berzakun kelimesinden gelir. Berzak diyor geçittir. Geçit diyor. Suyun diyor bu tarafı bu tarafını işte bir birbirine... adam kabir azabını soruyor. Bu buna İstanbul Boğaz Köprüsü'nden bahsediyor. Berzak ne demek lügatından anlatıyor. Anlatıyor anlatıyor ondan sonra o su oraya niye geçmiyormuş diyor. Hani iki sular birbirine meracel var <gülüyor> O diyor işte fizyolojik olaylar. Tabi o konulara giremem diyor. Yani bilemem demiyor da giremem diyor. Ondan sonra orada da efendim o konuyu başlıyor izah ben yani Sular diye birbirine kapıyor? Yahu kabir azabını soruyoruz. Ondan sonra efendim kabir azabı yok. Peki bir ayet okuyorum sana. Hani hadise geçmiyoruz. Hadise geçersek kabir azabı hakkında Bukhari Müslüm sahih Ha sen, ya mütevatir. Kafir azabı, ehli sünnet, itikad metinlerine geçmiş. Mütevatir, manen. Yani mana o kadar yoldan gelmiş mütevâtir. mütevatir. İnkar eden ehli sünnetten çıkar. Çünkü birçok hadis şerifte olduğu için tariki çok. Ehli sünnetten çıkar, inkar eden. Bak iman imandan çıkar demiyorum. Şu kafir demek kolay iş değil. Bazı onun sınırları var. Ama bak Halil Rıza Demircan'da ayet olduğu için ayetteki konu. Burada da ayet İşaret ediyor. Ama açıkça söylüyor ama işte ne bir işaret? Tevil meselesi çıkınca işin içine kafir diyemiyoruz. Ama Allah ne der onu bilmiyorum. Şimdi diyor bu diyor cennet diyor şu anda yok diyor. Ama diyor tabii ki diyor yaratılacak. Allah'tan yaratılacak diyor. Şimdi bazıları da cennette rüya gibi diyor. Kabirden sonra dirilmek yok. Ruhen gireceğiz diyor. Bu ona göre Müslüman tabii. Çünkü bedenle hani Miraç'ta beden yok dedi ya ruhla rüyada e şimdi ya deseydi ki cennet cehennemde, rüyada, ondan sonrası da rüyada deseydi küllün kafir olurdu onun için bak orada durdu bedenlen dedi, cennet var dedi ama o zaman yaratılacak dedi falan ama hepimizin gireceği falan inşallah dedi ben de nah dedim bu vaziyette <gülüyor> kusura bakma kusura bakma hepimizin gireceği diyor ne kolaymış be on inkâret, on inkâret, hadisleri inkâret, ayetleri inkâret nereye giriyorsun ya? babanın çiftliği miydi? kim sokacak sen cennete? Ayet yok ki sana, ennâru yu'radûne aleyâ gudüven şey Firavun ve danı. sabah akşam cehenneme arz ediliyor. Cehennem onlara gösteriliyor, çekiliyor. Sabah akşam. Şimdi diyor ki bunu, kıyamette olacak dersen. E kıyamette zaten cehennem içine giriyor. Sabah akşam neyini gösterecek? Bir, kafa. İki, bu kıyametten bahsetmiyor. Neden? Hemen ayetin peşine oku. Ve yevmetekû mussâh. Bu sabah akşamki berzak aleminde kıyamet kopacağı zaman Edhilü ale firavne eşeddel azab Firavunu azabın en beterine ailesiyle beraber sokun buyuracağım diyor. E, kıyameti peşine söylediğine göre bu kıyametten önce. Peki kıyametten önce ölümden sonra işte ara dönem berzak dediği o nokta. Ve ayeti kerime ne diyor? Sabah akşam. 13'ün Buhari hadisinde şimdi diyor, hadisten konuşmayalım. Ya ayeti tefsir ediyor. İzavru izamatahuk. Sizin biriniz öldüğü zaman uriza le makadu oturacağı yer, gideceği yer gösterilir ona. Bil gadati böylece sabah akşam. Ayet ne dedi? Sabah akşam. Hadisle ayet çelişmez. Sabah akşam arz ediliyor. Burada da diyor sabah akşam arz ediliyor. İnkan min ehli cennet fe min ehli cennet, inkan min ehli nar cennette gideceği yer gösteriliyor. O diyor Rabbiyekum isaa ya Rabbi kaldık mezarda. Burada cennet bahçesi ama kıyameti kopart da şuraya gidelim diyor. Öbürüne ne gösteriliyor? Gideceği cehennem gösteriliyor. Sabah akşam. Kabirde de azaplar ama ''Rabbi Teâlâ ki diyor ya, ya Rabbi burada yine idare ediyoruz. Kıyameti kopartma diyor. Çünkü neden? Esas cehennemi gördüğüç. Kabir azap. Kabir azabın hak oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit sığınmış ve namazın içinde. Kabir azabından sığınma duası, selam vermeden önce, namaz ilmi halinde de yazmışım, diğer kitaplarımda da var, dört şeyden Allah'a sığının diye emrediyor, selamdan önce, tabi sen ezbere bilmiyorum deyince mecbur selamdan sonra okursun. Ama en kabul nokta selamdan önceki dua. yani selamdan önce, ayet hadiste geçmeyen dualar yapamazsın. Selamdan sonra istediğin dua yaparsın ama, selamdan önce namaz içindedir, namaz içinde ancak mefhur. Yani ayette veya... Hadiste olacak. Hatta sahabenin kendi duasını bile yapamazsın. Mesela Ebbek Sıddık'ın bir duası var. Kendininse dua onu bile yapamazsın. Mesur da yapamazsın. Ancak ayet ve hadiste mensus nasıl olacak? Anladın? Farz namazlarda da yapılabilir bu. Ama nafile namazda biraz daha genişlik var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrenmiş Hazreti Sıddık ne dua diyeyim? Namazın içinde dua etmek istiyorum. İçinde öğret buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tü Nefsî. Zulmen kesîrâ. Ya Rabbi ben nefsime çok zulmettim, çok yazık ettim de. Hazreti Sıddık'a öğretiyor. Biz ne yapmamız lazım? Kesîrân, kesîrân, kesîrân, kesîrân, kesîrâ. Namaz geçer artık. O kadar kesîrâ dememiz lazım. Ben nefsime çok zulmettim. Fâhfîrlî mâgfîrâtem min hîndîkâ vârhemdî innek edel gâfûr rahim. Bu namazın içinde. Ama Resulullah'a sormuş, öğretmiş. Bunun gibi üç, birkaç dualar var. Cibril öğretti bana. Farzda da olsa olur. Farzda da. Hani Mekke'de imamlar okuyordu, okuyordu, okuyordu falan. Sen de diyorsun imam uyudu herhalde falan zannediyorsun ya. İmam uyumadı tabii. Onlar biraz çok bilir o Vahabiler o şeyleri. Hadiste olanları şey ederler. Bunlar Vahabi rahmet okutur. Ya bunlar Vahabi olsa ne ya? abi kabir azabını inkar etmez ki. Hadiste varsa inkar etmez. Vahabiler birkaç yerde kafayı takmışlar ama bunlar acayip bir şey ya. Hadis, ayet. Ayeti de inkar edebiliyorlar istedikleri zaman. Çok fena. Bugünün kafasıyla hareket edeceğiz diyor. Kabir azabı Efendim meselesinde namazın içinde dua amir edilmiş beş vakit namazında sallallahu aleyhi ve sellem terk etmemiş, kamera zamından sığınmış ama beyefendi yok diyor onu yok demesiyle yok olmaz Allah bizi muhafaza eylesin, biz sığınmaya devam edeceğiz ancak Allah için yine uyarıyorum bu adam da Mehmet okuyan adındadır bunda konuşmaları ayet-hadis dışındadır dikkatli olalım ben bir dinleyeyim bakayım ne diyor diye tahlil yapmaya kalkmayalım sizin ilminiz müşahit değildir Yanlış bir şeyler kafanızda kalır. Sonra bizi onu reddiye yapmak, her konuyu da reddiye yapamıyoruz ki. Ben şimdi iki reddiye yapıyorum. Diyorsunuz ki hocam de gelelim öbür konulara geç. E şimdi ben reddiyeleri detaylı yapamıyorum. Onun için ben bu adamdan uyarıyorum demek bunda ne kadar sakatlık çıkacağının hatta hesabını bilmiyorum manasını anlayın. Siz zannetmeyin ki iki konuda bu adam yanlış. Ben o iki konuyu hocadan öğrendim. Öbürlerinde hatipliği güzeldir istifade edeyim. Ya adamın Kaynağı yanlış. Hadisi reddeden. Ayeti zamana göre yorumlayan adam, geçmiş ulemanın nakline tabi olmayan bir adamın hiçbir kelamı dinlenmez. Ayet de okusa dinlemeyin. Bak ne diyorum sana? Ayet de okusa dinleme. Çünkü ayete de ne mana verebilir? İndiği ve nefsi hevasına göre mana verebilir. Çünkü bu güvenilliğini ne yapmış artık? Ayet hadislerdeki mütevatir konularda reddederek yitirmiş... Allah ıslah eylesin. Amin. Allah hidayet eylesin. Onda da babası büyük alim idi. Hoca efendiydi Kemal Hoca. kabr Nur olsun. Mübarek adamdı ya. Amin. He mübarek adamdı ve lakin böyle oldu. Biz üzülüyoruz. Biz kimseye betruacı, lanetçi değiliz. Biz onlar adına da rakabetçi değiliz. Bizim hiçbir şeyimiz yok onlarla. Keşke Eri Sünnet'i konuşsalar. Ben de sitayişle burada isimlerini bahsederek felancı sağlam konuşuyor diyebilsem. Ki diyediğim insanlar da var. Nihat Atıboğlu'yla da bunun bir mücadelesi olmuş, bilmiyorum, yani Nihat Hoca mesela el sünnettir, ben geçen ne söyledim. Kabir azabını kabul eder, onu kabul eder, bunu kabul eder. ben Nihat Hoca'nın bir ayette bir hadise mana yanlış vereceği falan hiç demem. Çünkü alimliği de var, mesela, Eşini ben, burada rakabet şu bu yok, ben doğruyu söylemem, ben doğruyu konuşurum. Bak diyorum ki, efendim televizyonlarda meşhurluksa en çok rakip olarak Nihat Hoca meselesi gelir benimle, değil mi şimdi? Ama bak ben rakiplik içi alakası Ben diyorum adam ehl sünnettir diyorum size şey, değil mi şimdi? Geçen dede de dedim, ya biraz da şu reddiyelerden hocam ara sıra bunları dokun Benim ondan ricam oydu. Yoksa ben ona ehl sünnet değil demem. Bundan dolayı da onda ondan bir şey olmuş. Ama tabii hangi ortamda olmuş bilmiyorum. İnternetlerde çıkıyor. Allah Teala Hazretleri, ilmiyle amel eden, ihlas sahibi, takva sahibi, alimlerle bizi buluştursun. Amin. <Gülüyor> Alimlerle konuştursun Amin. Derslerine oturtursun Amin. Allah Teala el-i sünnet dışı zerre kadar itikadı olan bir alimi dinlemeyi bize nasip etmesin Amin. Çoluk çocuğumuza da Allah'ım böyle el-i sünnet dışı fikir açlayacak bir adamı dinlemeyi nasip etme ya Rabbi Allah'ım kalplerini, kulaklarını mühürle onlara karşı Ya Rabbele Bizi dostlarından ayırma, dünya ahiret dostlarına haşreyle Ya Rabbele Ve ya hayran nasır. Şimdi. Bu kısa bir reddiyedir. Çok uzatmanın gereği yoktur. O delilleri kıyamete kadar çok. Efendim en mühim mesele önümüzde ne var? 17 Mart. Ben bunu dergide kaç gün evvel yazdım. Şimdi bugün haberlerde bakmışlar. Bir sitelerden okuyorlar. İşte gök cisimlerinde şöyle olacak böyle doğa olayları falan falan. Toplu ölümler vesaire vesaire okuyorlar yanımda. Ya dedim biz Evliyaullah'a tabiyiz. Evliyaullah kitabında bir şey gördük mü, biz buna bakarız. Ama tabi şimdi bunu tasdik eden havadisler çıkıyor, 17 Mart'ı 18'e bağlayan gece. Mart'ın ilk çarşamba gecesi, Rumi takvime göre konuşuyorum. Şimdi bu takvim 12-13 oynar, bu bizim takvim Rumi değil. Eski takvimdeki Mart, hani derler ya eski Mart çıkmadı. E, hep eskilerin lafları, eski Mart çıkmadı, Nisan'ın onu olmuş, donuyor. Ya Nisan geldi niye donuyoruz? Ya Mart çıkmadı ki derler eskiler. Eski Mart çıkmadı derler. Şimdi Rumi takma göre büyük alim, büyük veli, Mevlânâ en-Şenkîtî Hazretleri, büyük veli. 100 sene falan evvel vefatı. Zaten dersin belki de şey edebilir, 3-5 oynayabilir. Birçok kitapları var, eserleri var. Benim eserlerimde ondan çok kaynaklar var. Ondaki havas ilmi çok kuvvetli. Veliyullah el-Sünnet imamlarından Moritanya'yı kurtaran Fransız işgalinden halas eden zat ve Fransız uçaklarını bastonuyla böyle okuyarak düşüren böyle yapıp düşüren Fransızların şeyini silahla değil havasla Allah'ın zikirleriyle e, Moritanya'yı kurtaran büyük veli onda da bir böyle acayip şartlar var İlla torunumdan icazet alanlar amelesin diye elhamdülillah ben bessem Barut Hoca'dan aldığım icazet, bessem Barut Hoca da torunundan almış, onunla da resim var bir torunu, Seyyid Se Se Se İbrahim Ahsai Hazretleri de onun torunundan icaz etti. O da ta Amerika'da bir torunundan almış. Ama torunları da alim zatlar tabii. Çoklarda aldıklarımız da vefat etmişler şimdi. Ee, böyle bir zat. Ee, bu mübarek zatın eserinde Ne'atül bidâyât ve tavsîfün Nihayat. Bu eşsiz bir eser. Ee, Esma-i Hüsna'dan tut e, Havastan tut işte Aşure günündeki bazı oruç ibadetlerden tut Birçok kaynaklara bakarsanız Maül Aynen diye yazarım ben Te Kitabında sayfasını veririm Orada diyor ki Efendim, e, Ben bunu bilmiyordum Yalnız bir uğrat oldu Bir kardeşimiz 17 Mart dediler dedi Böyle bir dakika daldı kalktı Bu da kaç ay önce bilmiyoruz 17 Mart Bir de baktık ilk çarşamba 17 Mart fakat şimdi bu biz kitaba göre amel ediyoruz 17 Mart Salı 18 Mart Çarşambaya bağlayan gece Bir senelik belalardan kurtulmak için iki gece var Bir saferin son çarşambasıdır Bir de bu öbür hesapla Mart'ın ilk çarşambası Bu önümüzdeki 17 Mart'a geliyor Şimdi burada okunacaklar var Ben sizi seviyorum Allah için Okumanızı istiyorum Bela başınıza gelmesi Se Sayfa 80 Sayfa efendim 80'de amel edeceğiz inşallah akşam namazını müteakiben yatsıyı kılmadan bitse çünkü tarife uymak lazım akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak önümüzde şeyler sıkıntılar olabilir yani bu günlerde tedbirli olalım çok kargaşalara girmeyelim Nasret Hoca'nın karısının tavsiyesine uyalım değil mi He? ne dedi Nasret Hoca ne dediler Karısından korkmayanlar bu tarafa buyursun. Korkanlar şu tarafa dediler. He? Herkes korkan tarafa geçti. Az sonucu tek başta duruyor. Ya hocam sen karından korkmuyor musun? Dedi bana dedi çıkarken tembih etti. Kalabalığa karışma dedi. Orası çok kalabalık oldu. <gülüyor> Şimdi Kalabalıklara karışmayalım. Bu önümüzdeki salı çarşamba tekin değil. Salının akşamından sonra. Ondan sonra dikkatli olalım. Bazı zuhuratlarda bir 24 Mart'ta görülmüştü ama bu kitabi değil. Bu sadece bu seneye mi? Hangi seneye de belli değil. Ama bu 17 kitabı. E, Salıyı çarşambaya bağlayan gece. Ne okuyoruz? Efendim 12 kere besmele ile Fatiha-i Şerife. Arada dünya kelam konuşmak bozar. Okuyor 3 fatiha ondan sonra hanım telefonumu getir. Ya mübarek adam konuşma dedik sana. Kapıya bakın. ne Devam ediyor. Nereye kapıya bakıyorsun ya? Bir de hızlı hızlı okumayın. Dün akşam Sultan Aman bir Bir yerdeydi. Ya bir akşam namazına cemaate gitti. Güzel de okuyor iman Mübarek. Hoşuma da gitti. Kıraatı güzel. Ya üçüncü rakatta ben de yani çok da yavaş değilim. Felçilmecli değilim. Kalkana kadar adam rükaind. Ya ayağa kalkamadım Fatihayı bitirdi Mübarek Hoca ya. Çok üzüldüm ya onun adına da cemaat adına da. Ya mübarek adam. Rahat okurken Fatihayı kaç dakika tutuyor? Sessiz okurken kaç saniye tutuyor? Yani ayağa kalkamadım Fatihayı. Bu nasıl Fatih arkadaş ya? Ya böyle fatih kabul olur mu siz ya? Olmaz arkadaş, Allah'ın ayetleri bunlar. Lütfen meharici huruf, harf, gücünüz yettiği kadar düzgün okuyun. Arada dünya kelam konuşursanız batıl olur. 12 Fatiha-i Şerife Yüz kere Bismillahirrahmanirrahim Yüz kere, bu maşallah Bismillahillezî lâ yadzurru me' asmihi Şey'ün fil erdu velâ fissemâi ve Yüz kere biraz zaman alır. Yaz manayı düşünün, yüz kere. Her gece üç kere kurtarıyor, bu gece 100 kere. Evet, sıkıntı var. Ondan sonra 100 kere havle La hawla la quwwate illa billahi alil azziyim. Ondan sonra sayfa 80 okuyorum, geçtik 81'e. 27 kere inna anzilna Bismillahirrahmanirrahim innan. Hepsinde besmele var. Arada dünya kelam konuştuğumuzdan azıden başlayacağım. Eğer arada dünya kelam konuşmasan azıb en başta bir kere yeter. Arada lüzüm yok, sade besmele surelerin baştaki besmele mutlaka konacak besmeli okumayın E in Ondan sonra sonunda e, arada yine e, diğer çarşambalardan kalma var bu diğer çarşambalar her çarşamba kaç şey vardı dört şey her çarşamba gelir salıyı bu her çarşamba haftalık belalardan Bu, bu da besmele var la hale vardı bir ya hali uya hali uyah hali bir desü yüz kere şimdi burada 4'ten ikisi bunların içinde var mıydı? Besmele var mıydı? La havle var mıydı? Ne kaldı şimdi? Normal çarşambadan. Onu da ihmal etmişler geçen seneki baskılar. Onu tembih ettim. Yüz kere de ya halik u ya halik ha noktalı şey hepçi şey, ha. Ya halik u ya halik u celle celaluhu. Sonra yüz kere subhukun quddus subhukun quddus ister sonunda ister o altıncı marada da geçiyor. Bir kere de salatü selam aleyhi ve Muhammedin nebiyü ve ali ve sahbihi teslima teslim, o bir kere. Allah'ımızın izniyle, fazlü keremiyle biz şimdi bunu hadis dedik mi? He? Hadis dedin mi şimdi be? Şimdi hemen yine bizim hadisçiler kaynağını araştırmaya başlıyor. Ya hadis demedim kardeşim, harekete geçme, sakin ol. Bu kaynak kaynak Maulane'nin Hazretleri, evliyaullahın reislerinden, kutuplarından. Adam keramet ortada Moritanya'yı bağımsızlığa kavuşturmuş. Gir internete bak. Adam ki uçakları düşüyor bastonuyla. Evliyaullah bu diyor ki bana ilham olundu. Mevla böyle göz. Ben buna inanıyorum ve amel ediyorum. Zararı var mı okunan ayetleri E tamam. Hadis demediğimiz için hadis kaynağı aramasınlar bizim hadisçiler, rihleciler. Takkeciler, cübbeliler hadis aramasınlar. Arkadaş, hadis değil bu, evliyaullahın zuhuratıdır. Bizim efendi hazretleri evliyaullah'tan gelen şeyi aynen kabul eder ve amel eder. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Onun için sizlere de tavsiye ediyorum. Ve büyük tehlikeler olabilir. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu, efradahanizi, niyetinizi alın. Okuyabilenlere mutlaka okutun. Sayfeleri 80-81'dedir. Huzur üzere akşamdan sonra Camide olsan daha güzel yatsıya kadar biter zaten Ev abin kılarsın olsa okursun Dünya Kerem konuşmuyorsun yatsıyı da cemaatle kılarsın Allah bütün belalar üzerinizden Ailenizden kaldırır Fazl-ı Kerem'iyle Evet yani burada tabi ailesin demiyor ama Çoluk çocuk okuyamayacaklara da Niyet ettim hasta hanımlar oluyor özürlü E şimdi innihanza ne okuyamaz ki Hasta hanımlar hayz ve nifaslıysalar fatiha okuyamaz Anladınız mı İnna Anzellâ'yı okuyamaz, geri kalan hep bütün zikirleri yapar. Yani o dem deminki zikirlerin hepsini yapsın. Bir Fatiha'yı okuyamaz, bir de İnna Anzellâ'yı okuyamaz. Geri kalan hepsi müsait, onlar da okuyabilirler. Böylece, gelecek belalara karşı siperimizi alalım, kalkanımızı kuşanalım, siperimize girelim. Allah'ın zikri kaledir. Bu kaleye girelim ve dünya ahiret belalarından, gökten yerden, gelecek afetlerden mas'unu mahfuz olalım. Allah razı olsun dergiyi bu şekilde ulaştıralım. Sevdiklerimize de haberdar edelim. Madem seviyoruz, onun da zararını istemeyelim. El üstü 70 uyaralım. Çünkü Mevla dua ile belayı kaldırırım buyuruyor. Değil mi? Sadaka mümkünse. Az sadaka çok belayı demedi. Duadan başka belayı kaldıracak yoktur. Evet. Gelecek ki belaları da kaldırır. Gelmemişleri de yerinde durdurur. Havada kapar. Hadis-i şerifler Tirmizi'de geçer. biz Allah'ımızı zikredelim. Zikir zaten duanın ta kendisidir. Sen ya Halik'u derken ey yaratan ne demek o? Bir daha hayır yarat, şerri yaratma demen lüzum yok. Zikir zaten ne manaya gelir? Dua manasına gelir. Mesela la ilahe illallah zikirdir ama aynı zamanda nedir? Duadır. Aynı zamanda duadır. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Eftalu makultuene Yani Eftalut dua Yevme arafe Arafe günü dualarının en eftali La ilahe illallah vehteu la şerikele zikrediyor. E şimdi alimler diyorlar ki bu la ilahe illallahuteulâ şerîk ile cikirdir. Hadis diyor ki duanın Çünkü bu şu demektir. Allah'tan başka ilah yok. O tektir ortağı yok. Mülk ona ait, hamd ona mahsus, her şeye kadir. Bunu desen, manayı düşünsen. Ondan sonra ya Rabbi her şeye kadirsin. Şunu yap bana, şunu yapma bana da demesen. Yine bu manayla, bu cikirle sen manen, her şeye kadirsin. Benim hayırlarımı bana ulaştırmaya da kadirsin. Şerleri benden savuşturmaya da kadirsin. Manasını düşündüğün zaman bu dua oluyor mu? Hadiste diyor ki duaların en üstünü budur. Çünkü neden? Alimler diyorlar ki Ezguruhacedi Emkat Kefani Sena i inne şimetekel Ya Rabbi, hacetimi söyleyip peşine hani şunu da yap şunu da yapma bana diyeyim mi? Yoksa seni metedeyim? mülkte mülkün ortağın yok. sana mahsus. Her şeye kadirsin. sade seni metedip yetineyim mi? Çünkü senin güzel ahlakından biri de nedir? Seni metedenin isteğini geri çevirmekten haya etmektir. Dolayısıyla yani Allah Teala metettin ettin. Sonradan da bir şey demedin. Mevla hala ne yapıyor? İstemediğin için senin isteğini yerine getirmemekten utanıyor. Neden? Bir şey de istemedi, utandı benden. Ben de şimdi bundan utanıyorum, istediğini nasıl vermeyeyim diyor. Kalbindeki niyeti veriyor. Ha, peşine istesen caiz değil mi? Caiz. Caiz ama utananda daha bir edep var. Yani bazen insan isteyemiyor. Zikretmekle yetiniyor. Halik sensin. Şer yaratma bana, hayır yaratma. En yaratan, en yaratan, sen yüz kere Celle Celaluhu'da her seferinde söylersen ooo çok büyük iş ama en sonunda mutlaka söyle. Sonunda mutlaka. Ya Halik Ucelle Celaluhu, ya Halik Ucelle Celal. şartı yok ama sonunda illa edeptir demek lazım. Ama ey yaratan deyince ne demek oluyor bu? Şimdi sen efendim ağanın paşanın eli tutulmaz. Sen burada duruyorsun. Teşbih de hata olmaz. Ben de gelmişim sana. Ey cömert adam, ey mübarek adam, ey yediren adam, ey doyuran adam. Peşine de demiyorum ki bana da bir şey ver. O şimdi o bana bir şey ver demekten daha etkili anlıyor. E peki Ekrem-ül olan Allah. Ey Yaratan, ey Yaratan, ey Yaratan. Sana şer yaratır mı şimdi ya? Şuurlu ol. Huzuru kalp temin et. Hiçbir ibadet huzursuz tamam olmaz. Ben size bunları diyorum. O sıra diyorsun ben bu sene okudum ama yine şöyle oldum, böyle oldum. Nasıl okudun acaba? Aklın başında mıydı? Kalbin yerinde miydi? Mevla ile huzurda mıydın? Mutlaka salının akşam namazında huzur üzere abdestinizi düzgün alın. Bak abdeste misvak kullanmasan bile sıkıntı. Misvaksız abdest alsan bile sıkıntı. Ağzında bir dişinde şey olsa yemek artığı diş arasında sıkıntı. Melekler eziyet duyar giderler. Yani duanın edepleri çoktur. Ben size bir şey anlatıyorum ama siz böyle hacı baba işi yapmayın. Mutlaka abdestinizi düzgün alın. misvanınızı kullanın. Huzur üzere olun. Tamam cemaatle kılmaya gayret edin. Ondan sonra dünya kelamı konuşmayın. Oturun. Aradan ses mes gelmesin. Televizyon, radyo şubu açık olmasın. Huzur üzere oturun. Mevlaya bu zikirleri yapın. Büyük afetler gelecekse de size vurmayacak inşallah. Ben size Allah rızası için duyuruyorum, uyarıyorum. Ama sizin de mümin olmanız, kamil olmanız, imanda kemal bulmanız için kardeşi için kendi için istediğini mümin kardeşi istemese mümin olamaz. Bu da büyük tehdittir. Sevdiklerimiz, mümin kardeşlerimizi haberdar edelim. Amin, subhanallahi ve Salatü vesselamû alâ seyyidil mursale Muhammedin al- earnestrâche vel- ne é Bailey 명 fiel- ne mäetûbveser ne an?! Allâhum mein beslûf- ne âme né ne cetrâne donc neun autrâne tak wake Theatre! Allahümme inâne se cetru Hân alâ hâmâmâ vacirû llevائâ cu' entsprech nous âme can stretch We had th cham Would you thank youorie e Allâhumme inâne se cetru Hân alâ ceînescte mâneweder �ßenوق不知道 destaire94 We have — Aus · Allâhuア Vallahi hamle ve la illa billah el aliy el azim. Ya rahman rahimin, ya rahman rahimin, ya rahman rahim. Ceyhenistan'dan muhalif lider dediler. Nerede dedi adı? He? Ya onlar nereye karıştı? Bunda mı? Orta Asya Kazakistan Müslümanlar Genel Müftülüğünü yapmış. Ee, Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf adamı bir kurşunla vurdular Türkiye'de. Çıfı çerçevesine döndü. Ajanlar doldu. Rus KGB bilmem Rus ajanları. Yani bütün Buharalı, Tacikli, bütün eli sünnet yani Müslüman insanları geliyorlar bir kurşundan Türkiye'de öldürecek duruma geldi. Ee, zaten evvela zehirlemişler. Evin içinde bir yere zehirlemişler pilavlan falan filan. Çok üzüldüm yani hakikaten hanımının yanında vurdular. Eceldir ama e, yani Türkiye sıkıntılı olmaya başladı. Güvenlik kalmamaya başladı. Allah Teala emniyetimizi iade eylesin. Amin. Yani burada Müslümanlar sığınıyorlar. Yani e, Türkiye'de rahat oluruz diyorlar. Oradaki muhaliflerden kaçıyorlar tabi ne yapsınlar? Hicret ediyorlar, hicret ediyorlar. Ama burada da bir güvenlik kalmıyor. Onun için durum vahimdir. Allah Teala Eman ihsan eylesin. Vatanımıza, İslam vatanlarına güvence ihsan eylesin. Ehl-i sünnete huzur nasip eylesin. Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Hoca Efendi, kardeşimize Allah'ım rahmet eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle derecesine Şehadet kaydeyle ya Rabbi. Bu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en nefem ve resulühü la ilahe illallah. <Sessizlik> <Sessizlik> Muhammedun Resûlullah fî kulli lem haddim ve nefesin adede mâ vesehâhu ilmullâh. <gülüyor> Allah, Allah, Allah. Şahadetlerimizi kabul eyle. Hediyelerimizi ihsâle <gülüyor> <eyleye>. ya. <gülüyor> Bahmut Hasan Ramazan kardeşimiz su Mısır'da idama mahkum edilmişti. 7 Mart günü idam edildi. Bu kardeşimize de çok acıdık, çok üzüldük. 14 kişi Müebbet hapis almış ama daha da idam edecekler, Mürsi'yi de idam ederler mi bilmiyoruz. Şu anda herhalde ilk idam yapıldı. Allah Teala Hazretleri kendisine şehitlik nasip eylesin, şehitlik makamı ihsan eylesin, Allah Teala darbecileri helak eylesin, kahre eylesin, Allah Teala Müslümanlara bu zulmü görenleri tarumar eylesin, bir an evvel eli Sünneti Mısır'da da aziz eylesin, Ehl-i Bidat-i Zelil eylesin, Amin. Bu kardeşimizler ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedun abduhu La ilahe illallah. Muhammedur resulullah. Her bir lümha dem ve nefes. Adem'e ma'ruf, ilimullah. Allah Allah. Allah. Ya Rabbi senin için işte İslam müdafaa uğrunda çıktılar bir yollara. Burada idam ile katledildiler. Sen Fazlü Kerem'inle kurtarabilirdin, kader ama içinizden şehitler almak istiyorum. Buyuruyorsun Hatik Kerim'e de. Biz onu bilemeyiz. Önemli olan sen bizi yaşadığımız bu bu yolda yaşamaya muvaffak eyle. Ölürken de yolunda şehitlik nasip eyle. Bu kardeşimize bu hediyelemizi vasıl eyle. Derecelerini âli eyle. A Geri kalanları da idam cezasından halas eyle. Hafis ceza alandan halas eyle. Düzeni değiştirip onları üretine kavuşturacak sahipler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi alemin. Fatma Arabul nene, yaşlı bir nenemiz, bizim hanımın akrabası, o da bugün vefat etti. Allah Teala rahmet eylesin, kabrin nur eylesin. Tabi ki bu yolda yaşayıp ölenler, Anadolu kadınları, bunlar koca karı itikadı üzere olun buyrulan hadis-i şerife göre tam bir ehli sünnet e kadınlar. Bunlar ilahiyatçıya milahiyatçıya çakar yani, hiç anlamaz yani. zemakşeri ne yaptı bir koca karı yani? Dedi ki, ben dedim, şey, efendim, koca Zemekşeri, sen misin dedi ya, bir de topal mısın dedi be, aksak mısın dedi falan. Ee, zemekşeri büyük, Allame-i Cihan'ı yani, muhtezil ama müfessir, büyük müfessir falan. Tipine de bak dedi falan. Dedi, sen ne konuşuyorsun be kadın dedi ya. Bütün dünya ayağa kalkmış, gelmiş dedi. Sana dedi Allah'ın varlığını yüz delille ispat ederim dedi. Sen onu şüphesi olanlara anlat Hoca Efendi, dedi ya, bana hiçbir delil lazım değil. Onun için koca karı itikadı. Hem yani bizim Anadolu'nun halkı saf müslüman halk ele böyle 80 falan yaşlarında da olanlar bu bozukluk devrelerinden kurtulmuş temiz itikat sahipleridir. Ondan dolayı hakikaten aziz dualı bir annemiz Rabbim ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammed abduhu ve resulüh. La ilahe illallah. Muhammedur resulullah fi kulli lamhacin ve nefsin adadem aşahü ve ilmullah. Allah Allah Allah. Kurban oldum sana Allah'ım. burada niyet edip arzu hal verenlerin ne hacetleri dünya ahiret hususunda var ise hayırlı muratlarını ihsan Amin. eyle. Üsküllerimizi hallü asan ile sıkıntılarımızı feraha tebdiyle eyle, günahlarımızı sevaba tebdiyle eyle, borçlarımıza edalar ikram ile, alacaklarımızı tahsil nasip eyle, fakirlerimizi kazne-i gaybinden merzuk eyle, işsizlerimize hayırlı işler ihsan ile, eşsizlere hayırlı işler ihsan ile, evlilere ibadet, huzuru ve İslam saadeti nasip eyle, çocuklarımızı salihin, salihata ilhak eyle, kafir, fasık, münafık, facir, eyleme bizden bir zerre cehenneme nasip eyleme, Allah'ım yuvalarımızda İslam terbiyesiyle, Ehl-i sevgisiyle, Kur'an tilavetiyle çoluk çocuğumuzu yetiştirmeyi bize nasip eyle. Amin. Bu televizyonların, diğer internetlerin muzırrat zararlı yayınlarından çoluk çocuklarımızı muhafaza eyle. Amin. Uyuşturucuya müptela olanlara bir an evvel ikrahlık ver halasayla. Ay. içkiye tutulan yakınlardan, tanışlardan varsa bir an evvel soğut onlara tevbe nasip eyle. Ay. Zinaya müptela olanlar varsa bir an evvel tevbe nasip eyle. Ay. Bir daha bir zinaya uçkır çözmekten muhafaza ile onları. Ay. Kurtar onları ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin. Ya Rabbi. Hanımlarına zulmedenler varsa, işkence edenler varsa, eziyet edenler varsa, ıslah eyle alın. İslahları mukadder değilse, o hanımları onlardan halasa eyle ya. Sen fazl-ı keremle, ya Rabbi, kocasına dayak atan adam da çıkabilir, o da şey, kadın da çıkabilir, tabii ona da dua edelim diyorlar ama ekseriyetle, e, kocalar dövdüğü için, öyle de bir durumda adam da varsa, onu da halasa eyle yap. Amin. Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli, ve salli ve sellim, ve barik. Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ummi Muhammedin Nebi El Habibil Aliil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbi Essalatu vesselam Aleke ya Rasulallah salatu vesselam Aleke ya Habiballah salatu vesselam Aleke ya Seyyidil Evvelin ve'l Akhirin Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin lillâşârafil nebî sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlih ve ashabihim ve şâkhine ve velâ ruhmâdûl Efendimiz Kâdus Kâdus Aleyhi ve Ruhem vâd nâvâd-i müslîmîn ve vâd nâvâd-i hadirîn ve bu celsede isimleri okunan meyit ve meyitler vâhiçünel Fântiha